Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu Ala Seyyidil Murselin Muhammedim Alâ Ali Ve Sahbihi Ecma'in Rabbim Cuma gecemizi mübarek eylesin Amin. Bakın herkes nerelerde ne hazırlıklar içerisinde günahlar peşinde Saat 12'de şampanyalar patlatmak, kadın erkek sarmaş dolaş ne günahlar, masiyetler işlemek hazırlığındayken siz ne yaptınız? Allah'ı tercih ettiniz. Celle Celaluhu ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünneti olan ilim meclisinde toplaşmayı tercih ettiniz. Allah'ımızın evlerinden bir evdeyiz bu mübarek beytte şimdi sohbetler edeceğiz inşallah onlar bu gece sabaha kadar eğlenecek mi? eğlenecek e biz de sabaha kadar sohbet yapalım mı? Ama yapalım demekle olmaz ki benim halim yok ayakta uyuyacağım zaten Zor geldim Tansiyonum çıkmış 15'e hiç çıkmaz Bugün öyle çıkmış Ondan sonra halsizliğim var ya var Allah Teala haramlara düşmekten muhafaza eylesin Haramlara düşme Tehlikesi olduğunda Bize uykun ilka eylesin Uyku verirse Adam O uykunun rekabetinden Gözü görmez kulağı duymaz olur Onun için uyku nimettir haramlara düşme tehlikesi olduğu zaman Rabbim bu tehlikeden bu gecede sahir gecelerde ve günlerde cümlemizi muhafaza eylesin amin. amin şimdi saat 9 oldu mu 10 var, 10 var. bizim sohbet sözümüz 9'dadır sözümüzde duralım 13'ün biraz kasteyi okuyalım Efendim. Kaside-i Muhammediye okuyalım. Kaside-i Muzariye bakalım, okuyalım. Ondan sonra Rabbim nasip ederse sohbete başlarız inşallah. <gülüyor> Mübarek cuma gecesindeyiz. Sizler de salavat-ı şerife devam edin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi Sonra unuttun diyorsunuz bana, her cuma gecesi okuttuğum salimat şerifeyi şimdiden okuyalım, buyurun. Allahümme salli ve sellim, salli ve, sellim ve, barik ve barik ala seyyidina, ala seyyidina, ala seyyidina. Muhammedin, nebiyil Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el, alil kadri. el azimil Cahi ve alâ ve sahbih ve, ve sahbih. Amin. amin bu bizim kıymetli salatımızdır cuma geceleri okuyoruz salavat şerife her zaman okunmalıdır okunsun ama özellikle Cuma gecesinde okunursa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz edilir. Şimdi bu mübarek Cuma gecesindeki bütün ümmet mağfiret olunuyor. Günahkarlar bağışlanıyor. Allah'ımızın bize bayram ilan ettiği mübarek Cuma'nın gecesidir. Bakın musunuz? bu kadar Müslüman ne günahlara düşmek üzeredir. Allah'ım halas eylesin. Amin. Amin. Son çıkan düğümlü işleri çözen ve sıkıntıları gideren kıymetli salavat 66. risalemizdir. Bu mübarek risalemizin Mevlidi Şerif münasebetiyle adamımızı yerine getirmek üzere Rabbim lütfetti nasip etti. Burada 28 tane salavat sıygası zikredilmiş. Bunlardan birincisi İmam Senih Hüseyin Hazretleri mücerrebatı var yani Allah dostları denemişler ve hak bulmuşlar o eserinde bunu beyan ediyor ki kimin Allah'tan bir dileği varsa Rabbimizden hacetimiz, dileğimiz, isteğimiz var mıdır? Hepimizin derdimiz çok kimseden istesek bir hal yolu yok çözüm yok ancak çözümsüzlük üretiyor kanser olsan anan bir şey yapamaz baban dünyanın en zengin adamı olsa bir şey yapamaz felci olsan kimse sana iyilik edip elini ayağını tutturamaz kör olsan kimse seni gördüremez fakir olsan kimse sana para vermez ihtiyacını görmez yemek vermez Bunlar ancak kim yapabilir allah Teala yapabilir onun için isteyeceğiz bu geceki ameller 70 kat fazla katlanıyor neden? herkes masiyettedir günah işleme peşindedir sen ibadetle meşgul olsan ne oldu? harpten kaçanların arasında sebat eden gibi oldu şimdi burada de başka zaman desek La la çok ama gidersen de, çarşıda, pazarda, kapalı çarşıda, açık çarşıda, bu zikri yaparsan bir milyon hasene alırsın, bir milyon. Niye camide söyleyince bir milyon değil, bire on, bire yüz. Niye? Efendim, tekkede söyleyince böyle değil. Niye evde söyleyince böyle değil? Niye çarşıda söyleyince bir milyona çıktı hadis-i şerifte müjde bize? Çünkü çarşılar, pazarlar ne yeridir? Gaflet yeridir. İnsanlar alışverişle meşgul olmaktan Mevla'nın zikrini ihmal ederler. Onun için Mevla müjde veriyor ve teşvik buyuruyor. Bu hadis-i şerif sahiptir. suka diye başlıyor kim çarşıya pazara girerse ve bu zikri derse bir milyon hasene yazılı. bu müjde camide yok da çarşıda nasıl olur çünkü neden gaflet edenler arasında zikreden zâkerullâhi fil gâfilîn kessâbiti beynel farin, harpten kaçmak şirkten sonra en büyük günahtır müslümanların ordusunu bozguna uğratmak Harpten kaçmak Peki harpten kaçanlar arasında Birisi sebat etse ikisi sebat etse Allah için malını canını feda etse Bu adam ne kazanır En büyük mükafatı kazanır O zaman Gaflet edenler içinde Zikreden de Herkes Allah'ı unutmuş Bir tek o Rabbinden haberdardı Mevla bütün tecellisini ona indirir Bütün feyizlerini ona yağdırır bütün cevaplarını ona kaydeder. Bu itibarla İbni Ömer radıyallahu anh'ıma çarşıda pazarda işi yokken yine giderdi çarşıya. Bu zikri okurdu, döner eve gelirdi. Dediler sen niye gittin, niye geldin? Bir şey de almadın çarşıdan, bir ihtiyacın yok muydu? Derdi ben bir çarşıya bir ekmek almak için gitmedim ki. Peynir almak için gitmedim. Ya niye gittim? sırf bu zikri söyleyeyim bir milyon haseneyle geri döneyim çünkü derdi bunu evde söyleyene vermiyorlar şimdi bu gece ne gecesi bizim cuma gecemiz mübarek ama Hristiyanların merasim Noel gecesi kutlama gecesi bu hususta size bazı rivayetler okuyacağım yeni de gördüklerim var size de hiç bugüne kadar demediklerim var bazı, bazı alimlerin beyanlarını zikredeceğim sohbette inşallah o zaman bizim durumumuz neye döndü çarşıya gidip zikredene döndü yani gaflet edenler içerisinde Allah hatırlayanlara döndük biz siz elhamdülillah bu itibarladır ki bu mübarek cuma gecesinde mutlaka buradan affolunmuş olarak çıkacağız hayırlı muratlarımıza nail olacağız umdüklerimize nail olacağız korktuklarımızdan emin olacağız buna şüphe yoktur ama yolunu izlemek lazım bunun yolu ayet okumaktan geçer hadis-i şerif okumaktan geçer salavat-i şerifi okumaktan geçer efendim, dua etmekten geçer bu insanlara da acımaktan geçer, üzülmekten geçer davet ve tebliğden geçer biz de bu yollarda inşallah sizinle birlikte bu mübarek gecemizi ihya edeceğiz ve böylece belki de kadir gecesini ihya'dan fazla sevap alacağız neden? herkes günahtayken ibadet ettiğimiz için kadir gecesi herkes ibadet peşinde müslümanlardan bahsediyorum bizim konumuz müslümanlar şimdi hristiyan noel kutlamış bu onlara göre normal bir şey bizim tehlikemiz nerede? müslümanlar onlara benzemeye çalışıyor biz onları kurtarmak peşindeyiz. Onun için onlara acıyacağız, dua edeceğiz, merhametli olacağız, asla öfkeli, sinirli davranmayacağız, lanet yapmayacağız, beddua etmeyeceğiz. Ne biçim insan bunlar, gavur musunuz nesiniz falan böyle de demeyeceğiz. İnsanları kırıp geçirmeyeceğiz. Şu ayeti kerimeyi unutmamanız lazım. Estağfirullah. Kezâlike Allah ey sahabe-i kiram. Benim en sevgili peygamberimin en sevgili adamları sizsiniz. Ama Kafirlere karşı, yeni müslüman olana karşı, cahillere karşı sert olmayın. Onlara merhametli olun. Onlara acıyın. Ben Müslümanım dediyse Müslümanın dediğini kabul edin. Yok harpteymiş. Beni kandırmak için bu şimdi kelime-i şehadet okudu. Aslında bu gavuruz deyip adama dalmayın. Siz de evvelce böyleydiniz. Allah size lütfetti, ihsan etti. İyilik etti. Ta ki siz şimdi sahabe oldunuz. Müslüman oldunuz bir şey değil sahabe oldunuz en kıymetli adam oldunuz peygamberlerden sonra sizden üstün adam gelmedi ama evvelce neydiniz şirkteydiniz dalaletteydiniz felaketteydiniz şimdi sizin içinizden evvelce Noel kutlayanlar var mıydı vardı yılbaşı kutlayanlar var mıydı vardı namaz kılmayanlar var mıydı vardı içki içenler var mıydı vardı ama Allah size iyilik etti daha o işlere gitmiyorsunuz bak yılbaşı gecesinde camidesiniz zikirdesiniz kim derdi sizin böyle olacağınızı kimin anırdı sizin böyle olacağınıza herkes şimdilik şaşırıyor bazılarınıza bu adam nasıl dönüş yaptı diye demek Allah hidayet verdi, lütfetti, kerem etti onun için şu anda günahlara Düşmek üzere olanlara da acıyın. Ya Rabbi onları ıslah eyle. Ya Rabbi onlara hidayetini lütfeyle. Ya Rabbi sen o Müslümanlara dinlerine geri dönüş nasip eyle. Bu Nöellerin, bu Hristiyan adetlerinin, merasimlerinin bize ait olmadığını, onlara benzemekten sakınmamız gerektiği şuurunu ihsan eyle. Ya Rabbi önümüzdeki yıllarda, çam ağaçlarını süsleyenler aramızda bırakma ya Rabbi amin. hindi kesip yiyip benzeyenler bırakma ya Rabbi amin. bu Türk milletini yeniden İslam'a döndür ya Rabbi amin. amin şimdi ben diyorum içinizde şöyle vardı böyle vardı falan Tabii ki inşallah dönmüşsünüzdür hala da var olabilir hala da içinizde içki içen biri olabilir Kumara müptela olabilir, zinaya düşkün olabilir. Bazı insanlar alışkanlıklarını bırakamaz, alışkanlıkları zordur bırakmak. Ama bu gece hürmetine, bu cuma gecesi hürmetine, bu herkesin gaflete düştüğünde zikre gelen cemaatler hürmetine, Allah'ın dinini dert eden salihler, veliler, alimler hürmetine Allah'ın bize bir daha kafirlere benzemeyi nasip eylemesin. Hiçbir haram işlemeyi nasip eylemesin Allah'ım engeller Halk amin. amin, Amin amin. Mevla bazı kere Kafirlere bela vermez Müslümanlara verir Neden? E, kafirin zaten gideceği yere bedi cehennemdir Burada yanan kim oluyor? Müslümanın ocağı batıyor Burada zarar kime geliyor? Müslümanım dediği halde Kafirlere benzeyenlere zarar geliyor Mevla onun için bizi acıyor ve bizim bazen moralimizi bozuyor, keyfimizi kaçırıyor. Tam günah işleme imkanlarını hazırladığımız nice ortamlarda Rabbim engeller çıkarıyor, çıkarmıştır. Bana da size de. Belki o zaman sırası mıydı ceryan kesilmesinin diyorsunuz. Belki o zaman sırası mıydı yangın çıkmasının diyorsunuz. Sırası mıydı şimdi zelzelenin diyorsunuz ama... Mevla kurtarmak için böyle yapıyor. Müslümanlara acıdığı için. Biz onca için Rabbimize söz verelim, onunla pazarlık yapalım, ona niyaz edelim. Diyelim kurban oldum sana Rabbim. Ne zaman benim nefsim bana günahları süsledi, ne zaman benim şeytanım içime girdi beni, kışkırttı, haramlar işlemeye karşı beni düşkün kıldı, tam o noktada sen Meleklerinle beni durdur ya Rabbi. Sen beni o günahların imkanlarından uzak eyle ya Rabbi. Sebeplerini, günah işleme sebeplerini ortadan kaldır ya Rabbel Alemi. Allah muamin. Bu millete bir daha bu günahları işleme fırsatı verme. Özellikle Hristiyan merasimi olan bu Noele kutlama imkanları bir daha nasip etme bu Türk milletine ya Rabbel Alemi. Bu Müslüman millete ya Rabbel Alemi amin <Gülüyor> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhissalame o düşün her gece günah işlemek fenadır ama bu gece işlemek başka fenadır her gece ibadet güzeldir ama bu gece ibadet başka bir güzeldir bu gece hasenat bire yedi yetmiş yedi yüz gider katlamalar var bu gece çok tecelliler var çünkü alıcısı az, müşteri azaldığı için, müşterisi az olduğu için, senin benim gibi bir gariban, Ya Rabbi feyizlerine talibim, Ya Rabbi sevaplarına rağibim dediği zaman Mevlana yapar, bütün apartman günaha gitmiş. Bir sen mi kalktın namaz kılıyorsun, bir sen mi yılbaşı merasimlerini özel yayınlarını televizyonlarındaki yılbaşı özel eğlence programlarını benim rızam için seyretmiyorsun o zaman bütün feyizlerimi topladım sana akıttım Allah buyuruyor sizde böyle bir tecelli bulacaksınız nice yılbaşı geceleri ben 30 seneden fazladır bu gecelerde ancak hapisteysen müstesna hapise giriyorum çıkıyorum ya ara sıra ee, dışarıdaysam yani o vakit mutlaka cemaatle buluştuk ama o zaman televizyon yoktu tabi radyo var 10 senedir ama daha evvel radyo da yoktu cemaatlerimiz doluyordu köprüler yollar geliyorlardı çavuş başına külliyeye Rabbim tekrar bize yade eylesin amin, amin. işte bu adeti çıkarttık ki Birkaç insanı Hristiyanlara benzemekten kurtaralım diye. Biz buna efendim anti Noel dedik. Noel tehlikesiyle de bunu izah ettik. Ve ben size söyleyeyim mi ki birçok insanın namaza başlaması haramları terk etmesi ve tevbe etmesi Kadir Gecesi'nde olmadı da bizim sohbetimizde bu gecede oldu. Çünkü neden? Adam böyle bir günah işleme her taraf özel yayın var iken bunu terk edip Allah için geldiği zaman Mevla'da buyuruyor ki ben seni temelli kurtarayım bari. Kurban olduğumun lütfu çoktur. Keremi geniştir. Bir amel onun nazarında makbul olursa o ameli bir kabul ettiği zaman o kuluna nazar eder. Yani bakar, yani tecelli eder. Eğer bu gece buradaki cemaate Radyolarından dinleyenlerle beraber Televizyon ekranlarından Dünyanın neresinden izliyorlarsa Yayınımızı Mimar Sinan Camisindeyiz Evet Ataşehir mi buranın adı Her yer doldu Ataköy Ataşehir ata bilmem ne Ben de karıştırıyorum yani bunu Ataşehir'de Mimar Sinan Camisindeyiz Sonra demiyorlar onu Seneler geçiyor bura nereymiş diye millet merak ediyor he kayda geçsin diye buranın uyanık bir dernek başkanı var çok kıymetli dernek üyeleri var bunlar bizim peşimizi bırakmadılar koparana kadar ama onlar akıllana bile gelmiyordu benim aklıma geldi dedi bari bu geceyi orada yapalım Mevla lütfetti bu cami-i şerifte bu mübarek gecede cuma gecesinde zikirlerle inleyecek inşallah bütün melekler yedi kaç sema dinleyecek inşallah Rabbim kerem sahibidir bütün dünya helaktayken bir cemaat bizim gibi garibanlar toplanmışlar Allah'ı zikretmeye Mevla bizi zayi eder mi arkadaşlar bu gece başka gecelere onun için benzemeyecek Rabbimin bir tecellisi geldiği zaman kuluna bir kere nazar ettiği zaman rahmetiyle parladığı zaman nurunu parlattığı zaman lahiv bu ebeden Allah da ebediyen okuluna azap etmeyecek inşallah. Bu hadistir. Bu gece bir nazar. Ya Rabbi bir rahmet ya Rabbi. Ya Rabbi bir tecelli ya Rabbi. Nurlarından bir nur istiyoruz ya Rabbi. Ateşinden sana sığındık ya Rabbel Alemin. O bir nur aldıksa ebedi kurtulduk inşallah allah Teala bize tecelli eder mi? Hı? En çok dostlarına eder Biz de dostlarına benzemeye çalışıyoruz burada Dostların arasında biz de kaynayacağız inşallah Mevla böyle cemaatler hakkında ne buyuruyor? Sohbet dağıldığı zamanda. Meleklerine ne soruyor? Keyfe <gülüyor> ve cettüm ibadî Bukhari ve Müslim hadisinde geçiyor ya kullarımı nasıl buldunuz şimdi burayı melekler kuşatmış yedi kat semaya kadar kuşatıyorlar ben demin dedim melekler dinliyor Siz de dediniz ki bu hoca melekleri mi görüyor nereden biliyor halbuki ben hadis-i şeriften biliyorum innelillahimelaiketen Allah'ın melekleri var seyyahine fil arz. yeryüzünde gezip dolaşırlar Türkiye'yi, İstanbul'u dünyayı karış karış arşınlarlar bunların işi nedir? Yeltemiş temisun ehle zikri Allah'ın zikrinde buluşan cemaatleri aramak feydâ vecedû kavme yedkırûnallah Allah'ı zikreden, hamdeden, şükreden, salamat getiren buyurun <Sessizlik> Allah'ıma salli alâ seyyidina muhammed ve alâ alihi ve sahbihi ve sellim amin Salavat getiren, zikreden, buyurun zikir. Eşhedu Allah, ilahin la ilahe illallah. Eşhedu anna Muhammedan abdu ve rasuluh. La ilahe illallah. Muhammed rasulullah. Fi kelli lamhete ve nefesin, adadama şahhuh ilmi Allah. Allah, Allah. Allah celalühu zikir mi? Şahadet okuduk. tevhid okuduk. Hamd edelim, tesbih edelim, tekbir edelim. Buyurun. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil alîl-azîm Oldu mu? Oldu Sizin bildiğinizden de okuyalım. allah Ekber, allah Ekber, La ilahe illallah, Allah-u Ekber, allah Ekber ve Lillahilhamd, Allah-u Ekber -u kebira, Elhamdülillahi kesîran ve subhanallahi bukratan ve asîla lâ ilâhe illallah ve lâ na'budu illâ iyyâhu muhlisîn li'd-dîni ve levkerhe'l-kâfirûn Oldu mu? Melekler duydu mu şimdi? He? Melekleri çağırdık mı şimdi? mıknatısı neymiş mıknatısı zikir mıknatıs zikir onlar ne arıyorlar zikreden cemaat şimdi biz zikrettik mi ettik bazı öyle hocalar var profesörler doçentler kürsüye çıkarlar iki saat sonra inerler bir kere la la la la Allah demezler bir kere salavat okumazlar hiçbir zikirsiz inerler Konuşur, konuşur, konuşur, konuşur. Hiçbir şey anlaşılmaz. Böyle vaazlerden Allah'a sığındık. Rabbim zikri hatırlatan vaazler bize nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi bu zikirleri yapınca melekler gelirler. Şimdi arıyorlar. Ne arıyorlar? Anadolu yakasında zikreden cemaat arıyorlar. Anadolu yakasında vardır belki de. Ataşehir'de var mıdır başka bir an? Ataşehir zor bir yer ya Ataşehir zor bir yer Ama Ataşehir'de bizi mutlaka bulurlar Kabak gibi ortadayız Değil mi? Gizli bir yere girmedik Dehlizde değiliz Çilehaneye gitmedik Şimdi melekler bizi mı şimdi Asla şaşmaz Gerçi melekler Yerin dibinde zikretsen de bilirler Ama Biz bugün cemaatle toplandık İslam nişanlarından bir nişanı izhar etmek için Yahudi Hristiyanların bayramlarını kutlayanlara muhalefet olsun diye ayrıca zaten bizim cuma gece her cuma gecesi muhtar sohbetimize denk geldi o da ayrı bir vesile oldu Allah bana acıdı iki vaaz yapacaktım birini kurtarıyorum şimdi Allah bana acıdı o zaman melekler Allah'a zikredenleri ararlar gelir bulurlar Bulunca bir cemaat buldu sizi çoktan. Benden evvel bulmuştur sizi. Benden evvel zikretmiyor muydunuz? Ne yapıyordunuz? Çok dırdır yapıyordunuz ha. Ben geldim. Teayyetül mescid namazı kılın. Burası Allah'ın evi. Kerahat vakti değil. Kerahat vakti olmadığı zaman camiye girence iki rekat kılmadan oturmak sünnete muhaliftir. Çünkü burası Mescit İdâ degelâ halukumul mescide İdâ mescide sizin biriniz mescide girdiği zaman felayetiniz oturmasın oturmak yasak hatta yarka rakateyn iki rekat mescidi Allah'ın evini selamlamak için kılmadıkça bu sünneti yapayım dedim ama siz çok konuşuyordunuz demek ki siz zikretmiyordunuz biraz yine de içinizde zikredenler mutlaka vardı onda şüphe yok şimdi Kerahat vakti ise ta'yetül Mescid kılınır mı? He? Kılınmaz. Şafii mezhebinde kılınır mı? Kılınır. Adam geldi öğlene 10 dakika kala girdi camiye tam kerahat vaktinde durdu namaza. Yanındaki de az daha adamı ikekleyecek namazını bozduracak. Kerahat vakti diye. Neyse adam namazı zor bitirdi. Adama çok sıkıntı verdi. dedi ona ki ne namaz kılıyorsun dedi. Kerahat vaktidir dedi. Adam da dedi ki ben Şafiyim dedi. O da ne desin beğenirsiniz? Ne olursa ol dedi. <gülüyor> i̇şte bu zır cahilin daniskasıdır. Ulan ne olursa ol denir mi adama? Şafiyim ne demek? Şafii mezhebinde sebepli olan namazlar sebepli. Sebepli ne demek? abdest almak bir sebeptir neye sebeptir? şükru vuzu abdest şükrü namazı için bir sebeptir Keraat vaktinde de şafiler kılar biz kılamayız bize sorsana ki biz acaba normal vakitte kılıyor muyuz? biz onu da kılmıyoruz zaten ondan sonra efendim kâiyetül mescid ne demek? mescide girdin selam veriyorsun mescide selam vermek bir sebeptir mescide girmek iki rekat namaza bir sebeptir sebebi olan namazlar keraat vakti kılınıyor Şafii'de. O da hak mezheptir. Ama bizim mezhebimizde biz kılamayız. Şimdi eğer ben buraya girdiğimde ikinci namazından sonra olsaydı kılabilir miydim? Kılamazdım çünkü keraat vaktiydi. Onun için eğer keraat vakti değilse kılarsınız. Keraat vaktiyse ne yapacaksın? Kerahat vakti ise... Camiye girdin ne yapacaksın? Çünkü cami selamlamak nasıl oluyor? İki rekat namazla oluyor. Ama kerahat vakti girdi. Öğlene yirmi dakika kalmış. Kerahat vakti. Camiyi selamlamak sünnet. Nasıl selamlayacaksın camiyi? Namaz da kılamıyorsun. Ne yapacaksın? Ey cami selamun aleyküm. Nasıl selam vereceğiz? O zaman... İşte kitapta yazdık onu dualarımda. Ne diyeceksin? Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allah'u ekber. Yani ve la havle dersen iyi olur. Demek sende oluyor, biliyor. Bu tesbihi okuduğun zaman ne yerine geçti? Camii selamlamak, iki rekat namaz yerine geçti. Ama bir kere desen bu sünnet yerine gelir müstahap. Sen ama beş de on de, ezana kadar söyle. Dünyada bundan büyük zikir var mı? Habul <gülüyor> kelam ila Allahyar baun. Allahımızın sevdiği sözler bütün Kur'anı sever, bütün hadisleri sever, bütün zikirleri sever, bütün ismi şeriflerini sever, hepsini sever. Ama Allahımızın Celle Celal en çok sevdiği kelam kaç tanemiş? Dört tane. Cünüp bile olsanız, yıkanmadan evvel de olsa bu zikri bırakmayın diyor. Çünkü birden ölürsünüz, aniden ölüm gelir, zikirsiz ölmeyesin. Bir adam gusül icap eden durumda olsa, bir hanım kardeşimiz ay halinde namazsız da olsa bu zikri terk etmemeli. Bundan diyor gusülsüz bile müstehini kalamaz. Yani bunu yapmamış durmasın, duramaz. Allah'ımızın en sevdiği kelam dört birisi tesbih ne demek? yani kurban olduğum sana Allah'ım senin zatın, sıfatların, fiillerin senin kitapların, senin Hazreti Kur'an'ın Habibi'nin bütün hadisleri senin şeratın, senin dinin hepsi noksanlıklardan münezzehtir senin dinin tas tamam sen, sana hiçbir noksanlık yol bulamaz ya Rabbel alemin Sübhanallah tesbih elhamdülillah bütün iyilikler senden, bütün nimetlerimin velisi sahibi sensin kurban olduğum acı kahveye 40 sene teşekkür ediliyor da ben senin bu kadar tatlarına nimetlerine nasıl hamd edeyim bütün hamdler, övgüler medihler sana aittir hamd sonra tevhid Allah'tan başka hiçbir ilah yok ibadet ancak ona layıktır İşte Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın doğruluğunu kutlamaya kalkmışlar ama İsa Aleyhisselam'a ne diyorlar? Allah'ın oğlu diyorlar haşa. Bu şirktir. İsa Aleyhisselam'a tapıyorlar. İ i̇badet ediyorlar. Allah'tan gayrına ibadet şirktir. Tapılamaz. Onun için kelime-i tevhid ne demek? Allah'tan başka ilah yok. İsa da ilah değil. Meryem de ilah değil. Aleyhime salatu vesselam. Onlar Allah'ın kuluydiler. Onlar Allah'a ibadet etmekteydiler bu Hristiyanlar nereden uydurdu bu e, iftirayı Allah'a karşı İsa Aleyhisselamla Meryem Aleyhisselam ne kadar rahatsız oldu bu işten onun için Allah'tan gayri ilah yoktur ondan sonra dördüncü kelam neymiş tekbir yani Allah her şeyden daha büyük her şeyden daha büyük en büyük Allah Teala tek büyük ondan gayri büyük yok Tekbir getirmek. Bunların manası kısaca özetle budur. Rabbimizin en sevdiği kelam dört. Sübhanellahi ve la ilahe illallahu allahu ekber Tesbih namazı neyle kılınıyor? Bu dördüyle kılınıyor. Kaç rekat? Dört rekat. Her rekatta kaç tekbir söyleniyor bu tesbih? Hamd tevhü tekbir 75. 4 dakikada kaç tane söylenmiş oluyor bundan? 300 Tesbih namazını kılanın ne oluyor? Bütün günahları mağfiret oluyor Geleceği de Geçmişi Eskisi Yenisi Gizlisi Açığı Hatası Kasıtlısı Bütün hepsini Allah söz veriyor mağfiret ediyor Tesbih namazı gibi bu hususta Nafile namazlarda ondan daha kuvvetli rivayet hiçbirinde yok Şimdi bu gece 12'de falan şöyle 12'den sonra falan adam bir tesbih namazı kılsa nasıl yakışır mı? Teci yakışır. 12 bir arası herkes kafayı bulma peşinde, sen de Mevla'yı bulma peşinde. Nasıl olur? Bir tesbih namazı. Ben kıldıramayabilirim yani. Şimdi halim yok. Bana belli olmaz. 12'de açılabilirim yani. Bana belli olmaz. Benden iddiaya girmeyin. Kaçarsız. Bana bakarız cami boşalmış. Yok Allah razı olsun. Beni cemaat hiç yalnız bırakmadı. Ben cemaat 5 saat olsa dururlar. Korkmayın ama 5 saatte durdurmayacağım sizi. Korkmanıza gerek yok. Ama kendiniz de kılabilirsiniz. Ama cuma gecesidir. Biz de epeydir tesbih namazı kılmamışık esasına. Bir silmek lazım mı geçeni? He? Hapishanede birine öğrettim. O da bayağı eşkıyaydı ha. Bayağı soymuş sovana çevirmiş millet. Falan ne eşkıyalar var hapishanede ya. Tam eşkıya. Biniyor milletin kafasına ya. Neyse tevbe etti, bir şey etti, namaza başladı falan filan. Baktım ki adamı sicil berbat. Dedim sana bir tesbih namazı öğreteyim Seni ancak bu paklar Bu da başladı tesbih namazını kılıyor Her gece kılıyor Odur budur O arada başka bir cezaevine sevk oldu 15 günlük falan Mahkemesi mi vardı neydi Her vilayette birine bir şey yapmış Neyse gitti oraya 15 gün sonra geldi başıma tekrar. <gülüyor> dedi ki ben orada dedi. Hepsini namaza başlattım Bütün koğuşu dizdim arkama dedi Ulan dedim diyor Hadi bakalım bir sıfırlayacağız Adamlar dedi neyi sıfırlıyoruz ya Ya dedi Ben bir namaz öğrendim dedi Günahları sıfırlıyoruz dedi ya. Kul kula sebeptir Kardeş Birine bir şey öğret Belki gider kabirde yatarsın O adamın sevabından sana da gelir Hayra delalet eden O hayrı yapan gibidir Eddaallu alel hayr <gülüyor> Ne yapacağız şimdi? İşte melekler buluyorlar, arıyorlar, zikir ehline geliyorlar. Burayı bulanlar öbür arayanlara sesleniyorlar. Feydavocedun kavmen yezkurunallah helum Ey Allah melekleri, hacetiniz burada. Aradığınız cemaat burada. İçki içen, kumar oynayan, zinadan çok bulursunuz. Günah işleyen, televizyonda yakışıksız film, dizi, oyun, yılbaşı özel eğlencelerini izleyenler milyonlarca bulursunuz. Ama siz zikredenleri arıyordunuz. Ey Allah'ın melekleri gelin aradığınız cemaat buradadır bulduk diyorlar. Bu sefer hepsi birden toparlanıyorlar. Ne yapıyorlar? Feyhuxu nevbi ednihdim ilê semay dünya. Kanatlarını açıyorlar. Melekler kanatlıdırlar. Nurdan varlıklar, onların kanatları var. Kanatlarını bir açıyorlar, o cemaatin etrafını çeviriyorlar. Bir meleğin kanadı bütün dünyayı bile çevirebilir. Bize fazla bile gelir çok. O melekler kanatlarıyla böyle arayı. Duruyorlar kapatıyorlar Kanatlarının çevirmesi nereye kadar diyor e, Ulaşıyor En yakın sema Yani birinci kaç semaya kadar Melek kanadında Boşluk kalmıyor Şu anda meleklerin Kanadı çevirmiş Durumda bizi Madem Allah diyoruz zikretmeye geldik buraya da. Para da almıyoruz Siz para mı alıyorsunuz Size ikramiye mi verdiler bilet mi verdiler buraya gelirseniz git 20 liralık alışveriş yap diye. Yok bana para mı verdiler? Dernek bana para mı veriyor buranın derneği? Teklif bile edebilir mi? Teklif bile edebilir mi Demez. Bizim Allah için geldik biz buraya öyle mi? Ben burada akrabamı görmeye mi geldim? Birinin kızını almak için kandırmaya mı geldim? Birinle ticaretim vardı. Camide görüneyim de beni Müslüman zannetsin diye mi geldik? Niye geldin arkadaşlar? Sen? Senin niyetin ne bir defa? Evvela niyetini sorgula. İnnamal a'mal bin Ve innamal kul maneva. Herkes niyetini alır. Yaptığı amelini almaz. Onu ne niyetle yaptıysa niyetini alır. Bu itibarla biz Allah şu geldik. Allah Teala bize tecelli eder mi? Eder. Peki Geçen gece çıktılar Şefik Hoca ile Muhammed Nur Doğan denen adam Allah istah eylesin Hidah et Adam ne dedi Dedi ki senin şeyhi ne? dedi Yani Mahmud Efendi Hazretlerini Kast ediyor Senin şeyhi ne dedi Allah tecelli eder mi dedi O da eder dedi Beni kast ediyor hep, hep benim üstümden gidiyorlar Allah tecelli eder Peki dedi Tecellinin delili nedir dedi? Şefik Hoca ne dedi? Felematecelli Rabbul Cebel. Allah dağa tecelli etti. Bu ayeti okudu. Doğru muydu? Doğruydu. Celalüddin dekken, peki Nurdoğan ne dedi? Oku ilersin, oku dedi. Ne oldu dedi? Dağ ne oldu? Dağ. Dağın durumu ne dedi? Dağ tecelli dağ ne yaptı? He? parça yaptı peki dedi senin şeyhin duruyor mu dedi duruyor peki senin şeyhin dedi dağların dayanamayacağı tecelliye nasıl dayandıyor dedi dedi mi böyle bir şey demeye kalktı peki şimdi ben de diyorum ki Allah bize bu gece tecelli etsin diyorum tecelli edecek diyorum hatta mutlaka tecelli eder çünkü bir kul namaza durduğu zaman diyor, Hadis-i Şerif'te اِنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى يَنْصِبُ وَجْهُ لِوَجْعَبِّهِ مَا دَعْمَ ف۪ي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِهِ Bir adam namaza durursa, kıbleye dönerse, namaza durursa, gözü sağa sola bakmadıkça, kalbi de o yana bu yana dolanmadıkça Mevla Teala kendi zatını cemalini o kulunun yüzüne doğru tutar diyor Yüzüne doğru Allah'ın bizim gibi yüzü yok Aşağı. Ama bizim yüzümüz var mı? Var Allah'ın tecellisi bizim neremize geliyormuş? Yüzüne doğru gelir diyor. Mesela namazda yukarı bakmak nedir? Yasaktır Niye yasaktır? Çünkü başka bir hadis-i şerifte diyor ki allah Teala feyizleri nereye döker? Limefri <gülüyor> Kulunun saçının ayrım yerine yani tam kafasının ortasına indirir diyor Yani Allah'ımızın rahmetleri, feyizleri, bereketleri Biz namazdayken neremize doğru geliyormuş? Bir yüze doğru geliyor, bir de başımızın üstüne doğru iniyor İşte diyor eğer bir insan namazda yukarı doğru bakarsa Kör olma tehlikesi var diyor. Çünkü Allah'ın nurundan dolayı çarpılabilir, tecelli onu çarpabilir ve böylece gözünün ışığı söner diyor. Onun için namaz kılan yukarı bakmasın diyor. Hadis-i Şerif'te, şerhlerde böylece cevap veriyor. Şimdi bu Nur Doğan'a ben soruyorum. Tabi orada bunun cevabı geçmedi çünkü her kafadan bir ses çıkınca adamın dediği bazı... Aradan kaynıyor gidiyor. Şimdi levezelna haza'l ala cebelin. Biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik o da ne olurdu? Allah korkusundan paramparça olurdu ve titrerdi ve sallanırdı ve her parçası bir tarafa dağılırdı. Ey Nurdoğan, Ne diyeyim sana Şimdi Sen diyorsun ki Allah daha tecelli edince ne oldu Daha paramparça oldu Senin şeyhin duruyor mu duruyor Nasıl tecelli oluyor diyorsun Peki daha indirseydim Kur'an'ı diyor Paramparça olurdu Allah bize Kur'an indirdi mi Biz paramparça olduk mu Cevabı bu Demek ki daha dayanamaz ama insan dayanır mı? Dayanır. Başka ayet okuyayım sana Zaten hadise inandığın yok Kur'an'dan da haberin yok اِنَّ اَرَزْنَ الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ وَالْجِبَالِ فَهَبَيْنَا ve وَاِشْفَقْنَا مِنْهَا Emanet nedir? Kur'an, İslam Nereye arz ettim emaneti diyor? Göklere, yerlere ve dağlara Gökler, yerler, dağlar ne dediler? ve korktular titrediler biz bu emaneti taşıyamayız dediler ama ve insan insan emaneti yüklendi mi yüklendi dayanabildi mi biz biraz emanetin altında eziliyoruz beceriksiziz ama peygamberler taşıdı mı veliler taşıdı mı salihler taşıdı mı biz de taşımağa çalışıyoruz inşallah hepimiz emanet ne mübarek kusul abdesti beş vakit namaz, oruç, hac, zekat insanların emanetleri ahde vefa bugün İslam'ı yaşayan Müslümanlar yok mu bak dağlar dayanamaz diyor insan taşır diyor duydunuz mu bunu o zaman tecelli var mıymış e var zaten Allah daha tecelli etti ayet var peki dağ dayanamaz insan dayanır mıymış dayanırmış ama ya Rabbi sen bize dayanabileceğimiz kadar tecelliyle. amin yoksa bir tecelli gökler yerler iner aşağı ama Mevla ne yapar ayarını ona göre yaparsa kul ona dayanır dağın dayanmaması kulun dayanmamasını gerektirmez dağın gücü yok ki peygamberler dağlardan güçlüdür veliler dağlardan güçlüdür onlar tabii dayanır. Hadis-i şerif, Hadisi Kutsi bütün tasavvuf ehli bunu zikreder. Kaynaklarda da var hadis kaynaklarında. Lem yesani ve la ve la kim vesani kalbu abdül almaz beni. Yerlerim almaz beni. Çünkü onlar mekandır. Ne kadar da geniş olsalar mekandır. Ben mekansızım. Mekana sığmam. Mekanı ben yoktan yarattım. Mekan beni nasıl kapsayacak? O zaman yerim göğüm almaz beni. Mümin kulumun ama her mümin değil. El-Leyn, el diyor. Dünyayı terk etmiş. Zikirle kalbi yumuşamış. Kulun kalbi aldı beni diyor allah Teala. Ne demek bu? Çünkü kalp mekansızdır. Kalp şu kadar bir çamkozalağı şeklindedir. Bu küçük bir şey. Mekanı da belli, yeri de belli. Sol göğsün iki parmak aşağısında. Ama kalbin bir denesi vardır, hakikati vardır. O hakikatinin mekanı var mıdır? He? Mekanı yok. Mesela diyorsun ki bana Hoca Efendi bir misalle izah eyle. Ben de sana diyorum ki Hacı Efendi, sen burada önümde oturuyorsun ama bir buçuk iki metre anca yoksun şimdi ölçerim aşağıdan yukarını senin santimle beraber kalbin şuradadır diye nokta atışıyla senin kalbini bulurum ama orada eti bulurum hakikati bulamam niye hakikat buradaysa bulurum bir de baktık nerede adam buraya gelmiş ama arkadaşının hatırı için meğer ah şimdi 12'de patlatmak varmış diyor kalp nerede pavyonda kalp nerede barda kalp nerede kâbe'de bir de baktın adam burada oturuyor kalbine baktık bir hesap yaptık adam tavafta kalbin mekanı var mıymış he yok onun için mevla yerim göğüm almaz beni mümin kulumun dostumun kalbi zikirle yumuşamışsa o alır beni neden e, mekansız çünkü hiçbir yere sınırlanmaz ki kalp Demek tecelli var, Allah dostu buna tahammül edebilir, bunu söyleyelim. Ondan sonra orada bana iftira attı. İkide bir iftira attı bana. Ee, ben de Rabbime havale ediyorum ama bu iftirayı da avukatıma söyledim. Dedim ki bunu inceleyin, ben hakaret çok yedim. Hakaretlerden kimseye dava açmam. Allah'ıma peygamberim hakaret etmesin, bana ne hakaret ederse etsin. Ben ırzımı helal etmişim Ama şimdi iftiraya da katlanacak halimiz yok İnsanları kandırıyorlar Ne dedi orada? Saçı peygamberin dedi sakalının saçının suyunu satıyorsunuz dedi Dedi mi? İki veya üç, iki kere en az ben duydum Siz Sinan Erdem'e geldiniz 40-50 bin tane Paketlenmiş şekilde size su verildi Kimseden bir kuruş istendi mi? Bağırın biraz be Mubarek. Ha bunların kameraları bizimkiler eski Biz biraz zayıf bir kanalız biliyorsun Kameraya sesiniz gitmiyor Kardeşim Bir salavat okuyoruz bir şey yapıyoruz Sonra bir dinliyorum yayını Sizde çıt yok gibi geliyor bana Halbuki ben biliyorum siz Tabana kuvvet bastırdınız ama Şimdi biraz sesinizi böyle yerde Sesli yapın Bak bu kadar adamsınız Sizde geçen senede dağıtıldı Hiçbir sudan para istendi mi? Hayır! Duysun işte. Hayır. Sar mıdır ya? Bu kadar sesi de duymuyor mu bu adam? Bir kulaklık taktırısız o zaman. Peki... 1200 kilo... Tamam 1300 olsun. Ben zaten 1300 diyecektim sonra hatırladım. 1300 kilo güllü lokum dağıtıldı. Adam kaliteli bir fabrikaya yaptırdım. 18 liradan 11'e indirdi neyse benden olsun hayrıma dedi ama 11 lira para aldı. Kilosu yani. Burada tuttuğu 11.000 TL birkaç hayır sahibi arkadaş Allah hayırlarını kabul etsin. Dediler ki biz de atalım. Ben dedim ben de biraz para vereyim falan. Dediler biz senin niyetine de verelim hani masraflara. 1300 kilo lokumdan bir kuruş istendi mi? Hayır. Ne iftira atıyorsun Müslümanlara ya? Nereden duyuyorlar böyle? Geçen o Abu Bekir Sifil aynı yanlışa düştü. ehli Sünnet adamdır. O Nur duana benzemez. Ama atlamayacaksın. Inciakun fasikun bine beyin. Bir fasık bir haber getirdiği zaman fetebe araştırın diyor Kur'an. Sen Ebu Bekir Sifil hocasın. Bu kadar ilim tahsil etmişsin, mürekkep yalamışsın Elin ayağın okumaktan okutmaktan aşınmış Geliyorsun Ne yazıyorsun bana? 370 bin liraya kefen satıyormuşum Ve bu kefendi de yanmaz diyormuşum Yuh be 370 bin liraya kefen nerede görülmüş arkadaşlar? İçine pırlanta mı ektiler? Ve bu kefen yanmaz diye benim nerede bir beyanım var? Peki, Sifil Hoca, ehl Sünnet adam, başımın tacı olsun, ben şahsım hakaretlerle açığım, onu hiçbir zaman mahkemeye verecek halimde yok. Ama, Nurduanı vereceğim, çünkü bu suyu sattı diyor, peygamberin saçını istismar etti, bu büyük iftira. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalını saçını böyle satmak demek, bir adamın anasına sövmekten beterdir ya! nasıl Resulullah'ın saçını satacağız ya sallallahu aleyhi ve sellem bu ne biçim iftira bana Siz de bir cevap verdiğiniz yok bunlara ya hep bana bırakıyorsunuz haftaya hoca konuşur nasıl olsa diye internet ne işe yarıyor kardeşim yazsanıza bunların programlarını sabote de. şimdi sifir hocanın kaynağı ne gazetede yazdı bunu ben 370.000 TL'ye kefen satıyorum, yanmaz demiyormuşum. Bu kefen yanmaz diyormuş. Ya tabii kefene ayet yazılır, hadis yazılır, Allah'ın isimleri yazılırsa rahmet olur, azap olmaz, tamam. Yanmaz diye bir şey hangi kitapta var ya? Peki, bunu yazıyorsun, kaynağı ne biliyor musun? Sifir Hoca bunu kimden duydum diye yazmış kasteye. İhsan eli açık. Hizaya bak ya Ya sen koca sivil hocasın Sen insan eli açığın lafıyla hareket edilir mi? Fasık bir haber getirse Araştırın diyor Kur'an Bana telefon kadar yakınsın Tanışıyoruz Diyemez misin ki bu ne iştir hoca? Bana sormadan gazeteye yazıyorsun Peki Fasığın haberini bile araştırın diyor ki Fasık kafir demek değil Günahkar Müslüman demek Peki Eli açıkının durumu ne? Elaçığa fasık diyen kâfir olur <gülüyor> Anlatabildim mi? Zor anlarsınız O biraz zor demiş Fasık diyen kâfir olur Ne demek? Adam namazı inkar ediyor Namazın diyor Kılmazsan hiç cezası da yok diyor Kazası da yok diyor Namaz Kur'an'da En büyük namazın terki Günah olarak zikrediliyor Fesef el kovne geyye cehennemin dibini boylayacak namazı zayi edenler diye ayet var. Meryem Suresi adam namazın kaza cezası yok diyor. Bu adamın lafıyla fasa bile rahmet okutturur yani. Bu adamın lafıyla bir Müslüman bir Müslümana böyle sataşır mı? Böyle uydurdular. Ama siz burada şahitsiniz ki siz benim cemaatimsiniz. Muhtelif her yerden toplanmasında binlerce kişi var. Ben 370 liraya kefen satıp da yanmaz bu kefen dedin mi hiç böyle bir şey? Hayır. E duy işte sifil hoca duy bunu. Efendi kardeşlerim. Biz size Allah için geliyoruz. 40 sene sohbet hayatım var. Tam 40'ı doldurdum. 40'ı doldurdum şu an. Çünkü hicriye göre 52 küsur yaşındayım tam 11'de başladım da onu 11'i saymayalım 12'de tam konuşuyordum yani Bazılarım net böyle kürsüde Yavuz Selim camisinde konuşuyordum yani Yavuz Selim camisinde konuşuyordum Selahattin camisinde dolayısıyla 40 seneyi doldurmuşum bir kişiden vaaz edeceğim geleceğim diye para istemiş miyim istememişim ya siz onu çok bilmeyebilirsiniz dernek başkanları bilir camilerin görevlileri bilir hepsi şahittir bir tanesi desin ki hoca dedi para almadan gelmem dedi veya bana benzinimi verin dedi bir tane çıksın yalancı bile bulamazlar yani bir yalancıyı bile bulamazlar yani o zaman biz buraya madem Allah için geldik diyorum Rabbim de bize tecelli edecek diyorum rahmetiyle nazar edecek ebedi azap etmeyecek inşallah diyorum ve Melekler zikir ehli ararlar. Bizim burada zikir ehli olmamız için meleklerin birbirine gelin gelin. Aradığımız cemaati bulduk. Burayı sarın kuşatın. Melekler birinci kaç semaya kadar burayı kuşatması için senin niyetinin düzgün olması lazım. Eğer akrabamı göreyim diye geldiysen, eğer adamı Müslüman diye görüneyim de kandırayım da ortak olayım diye geldiysen, eğer adamdan borç alayım da dolandırayım diye camide görüneyim ona diye geldiysen eğer para almak için geldiysen eğer bir şey satmak için geldiysen bu ayrı bir şey burada ihlas olmaz melekler ne derler? aradığımızı bulduk derler peki birinci kaç semaya kadar kuşatırlar bizim sohbet bitene kadar melekler yorulur mu? hanımları var mı? evde bekler mi? Mesaj atar mı? Nerede kaldın? He? Çay soğudu, meyve bozuldu bela. Yok, çocuk yok. Yarın iş yok. Yarın size de iş yok gerçi de. İnşallah hükümete teklif veriyorum buradan. Muhterem hükümetimize teklif veriyorum. Mevlit İsa Aleyhisselam'ın doğduğunu uydurdukları, doğduğu da sabit değil. Tarih yanlış doğduğunu uydurup da bir de Allah'a ortak koşup oğlu dediklerinin sabahı tatil oluyor da biz bu memlekette %99.9 Müslümanız madem bizim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mevlidinin on 12. gecesinin ertesi gününde tatil olma teklifini meclise sunuyorum. Allah Allah. Önüne gelen Yok yok önüne gelen PKK'lı teklif veriyor mu meclise? e ben bu memleketin öz evladıyım niye veremiyorum? amin ne duydun biliyor musunuz? ne duydum? ne duyduğumu siz bilmiyorsunuz Kıbrıs var ya Kıbrıs Türk kesimi efendim bizim taraf tabii ada olarak yönetim kimin elinde? İngilizleri İngilizler döneminden beri Hala şu andaki Türk kesimini konuşuyorum Rum kesimini konuşmuyorum Mevlid günü içkili yerler Tabi biliyorsunuz Kıbrıs'ın adı çok kötü çıktı Allah temizlesin orayı da Sohbete çağırıyorlar beni bir gitmek lazım inşallah Gidiyoruz da oranınkiler gelmiyor ki Yine buradan oraya gidenler geliyor E biz zaten Mimar Sinan'da Buluşmuştuk Mübarek biraz Kıbrıslı lazım Kıbrıslı vatandaş lazım <gülüyor> Allah Allah zaten buradakileri burada da görüşüyoruz orada da onlar doluyor bu sefer yine neyse oranın halkından bulacağız inşallah şimdi Kıbrıs'ta kumar yeri diyorsun içki serbest diyorsun kumar Türkiye'de yasak Kıbrıs'ta serbest neden? İngiliz kanunlarından dolayı yasaklayamıyor çünkü orada İngiliz geçerli Türk kesiminde de fakat Kıbrıs'ta Öyle oldu halde bizim peygamberimizin doğduğu mevlit günü Bütün bu içkili yerler her şey yasak Şu anda şu anda e Biz Kıbrıs'tan aşağı mıyız ya? Koca Türkiye Cumhuriyeti'yiz diyorsunuz Türkiye Liliğimizi göstereceğiz inşallah. inşallah Peki bir daha seneye kadar bu kanun çıkabilir i̇nşallah. Şimdi bir şey olacak ondan sonra hoca dedi de yaptılar yahu ben demiyorum arkadaş siz düşünün yahu yapın böyle bir şey yani yarın tatilinden geldik oraya evet şimdi melekler geldiler kuşattılar efendim kaç saat beklediler melekler yorulmaz biz bitene kadar biz yorulmazsak melekler yorulur mu şimdi kapıda bazıları var sizi bekleyenlerde İçinizde belki öyle ağalardan var Şoförlü gelirler Ağalar da olabilir içinizde olsun Ne mutlu e, Şoför de bu yolun adamı değil Adam da bıkıyor bu hoca uzatmasa da biz de gideceğiz Patron gelse de gitsek Öyle işler de oluyor Değil mi He. İnsan yorulur Melek yorulmaz Hiçbir melek der mi ki Arkadaş bunlar kaça kata zikredecek ya Demez Sabah boylasak burada melekler durur ne zaman biz dağılıyoruz, dağılırken kapıda bir melekler var, onların işi ayrı görev. Onlar ne diyorlar? <gülüyor> Ey zikir meclisinde buluşanlar! Ey Allah için bir arada oturuşanlar! Şimdi Rabbiniz buyurdu ki affolarak kalkınız, bütün günahlarınızı sildim silmekle de kalmadım sevaplara döndürdüm o melekler çıkarken söyleyecekler inşallah Allah kalbimizin kulaklarını açık eylesin amin. duymuştan daha kuvvetlice iman nasip eylesin amin. amin peki şimdi bu öbür melekler biz dağılınca vazifeyi tamamladıkları hasebiyle mevlamızın Huzuruna varırlar Mevlamızın mekanı var mı haşa Allah Teala arşta durur mu haşa Durmaz Arş mekandır Allah mekansız Yalnız melekler nereye giderler Devamlı Mevla ile irtibatlı oldukları makam var Melekler sonradan yaratılmış varlıklardır Dolayısıyla melekler mekanlıdır Biz de mekanlıyız Melek de mekanlıdır Bütün sonradan yaratılanlar Mekana sığar mı Sığar Arş mekanda mıdır? Tamam. Kürsü mekanda mıdır? Öz ya kürsi yüz semavat Peki kürsü göklerin içinde midir? Dışında mıdır? Allah'ın kürsüsü göklerin içinde midir? Arşı dışında mıdır? He? Ee, i̇çinde olamaz. Çünkü neden? Allah'ın kürsüsü diyor. ayetel kürside. Öz ya kürsi yüz semavat ve Yedi kat gökleri, yedi kat yerleri Allah'ın kürsüsü kaplamış. O zaman hepsini kaplayan içine nasıl sığacak? Ama yine de mekanda mıdır? Yine de mekandadır. Arş mekanda mıdır? Kürsüden de yukarıda. Son cisim. Arş bütün alemleri kaplamış. Arştan öte alem yok. Yani yaratılmış alem yok. Allah'ın alemi var. Peki, arş da bir mekan kaplıyor mu? Tabii kaplıyor, bir boşluk dolduruyor ama tabi gökler yerlerle kıyas edilmez ama yine mekandadır Rabbimiz mekansızdır melekler kendileri için tahsis edilen makama gelirler Mevla bizle nasıl buradan nida eder hitap eder peygamberlerine vahyeder herkese istediği bir yerde vahyeder ama o vahyettikleri bir yerdedir vahyeden mekanda yerde değil haşa Burayı dikkatle anlayalım meleklere soruyor Bazının başında buradan başladık. Daha da başında bürde okuyacağım size dedim. Okuyamadım. Çünkü inşallah demedim. İnşallah sonunda okuyacağım. İnşallah. Peki. Başında bir hadis-i şerif okuyordum. Ortada kaldım. Bu hadisi şerifi de. Yani salavat okuyordum size. Bu gece okuyun. Hangi sıkıntısı olan. Sami söylüyorum. Kadir gecesi mi bu gece mi deseniz. Bu gecelerim niye biliyor musun millet tam isyanda batakta bu gece o salavatı yapan bir derdi kalmaz onu anlatacaktım oradan da geçtim gidiyoruz bakalım nereye gidiyoruz şimdi buyurur ki Rabbim keyfe ve cettüm ibadî, ey benim meleklerim kullarımı nasıl buldunuz melekler de derler ki cednavım, biz onlara rastladık İstanbul'un Asya yakasının Ataşehir Bilmiyorum meleklerde bu Ataşehir kayıtlı mıdır acaba? <gülüyor> Allah'ın defterinde var mıdır burası? Vardır canım Allah'ın mekanıdır burada Allah'ın yarattığı bir mekandır yani Onun yarattığı mekanıdır Peki Ataşehir'in Mi'mar Sinan Camii'nde Toplanmış bir cemaat bulduk derler Şimdi bu hadis Bukhari ve Müslimse? Kur'an'dan sonra en sahi kaynaktaysa Biz de burada Allah'ın bir kuluysak Geldik bu kadar zikir, hamd bir şeyler yapmaya çalışıyorsak Bizi es geçmeleri mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi Allah'ın hesabında? Amerika uydudan bakarken bize rastlamayabilir Uydu hatası Şarj biter, elektrik kesilir Allah göstermemek istediğini göstermez Uydudan Hani diyorlar ya bizim yetkililerden birine Allah selamet versin ona da bana da Erbakan hocayı işte indirdiler bir de adamcağız öyle uğraş böyle uğraş Allah rahmet etsin. Ee, onları caydırmak için Amerika'da bir yere götürdüler. Orada bilmem ne merkezine soktular. O merkezde uyduları açtılar. Bu bizim Akıllı fikirli çok okumuş kültürlü tabii e, yetkili abimize gösterdiler. Ne gösterdiler? Dediler ki şu haritadan dünya haritası bu dediler. Bunu ben birkaç tane başka yetkiliden duydum. Dediler ki şu dünya haritasından istediğin bir yeri seç bakalım. O da gitti parmağını bastı. Dedi ki parmağını bastığın yer neresi biliyor musun? Bilmiyorum Bağdat dediler. Arkadaşlar açın dediler Bağdat'ı Tak uydular çalıştı Bağdat'ın üstüne geldiler Bağdat'tan da bir yere bas dediler Efendim Dediler Bağdat'a geldik Amerika'nın Ne diyorsun sonra Pentagon Pentagon ha Pentagon'da bir yere soktular bunu Dediler Bağdat'tan gir bir yere Bastı bir parmak Dediler bura nereye biliyor musun? Bilmiyorum. Kazımiye mahallesi dediler. Kazımiye. Musa Kazım Hazretleri. Allah ziyaretini nasip etsin. Büyük Ehli Beyt Onun isminden geliyor orası. Oradan dediler ki mahalleye geldik. Bas bir yere. Mahalleden bir eve. Bastı bir yere. Açıldıkça açılıyor. Bohça gibi. Bilgisayar sistemi gibi açılıyor. Bastı bir yere. Geldi bir eve Bas bir yere Girdi bir odaya Geldi bir çocuk Küçük bir çocuk Bağdat'ın Kazımiye maalesef evde bir küçük bir çocuk Oturuyor Hakikaten oldu bu ha Yaklaştır dedi zoomla dedi zoomla Yaklaştırdı yaklaştırdı Çocuğun Gözünün bebeğine geldi Tak dedi İşte mavi miymiş yeşil miymiş Gördün mü dedi gördüm dedi ne anladın dediler anladım ki dedi sizinle baş edemeyiz bu iş bitmiştir dedi ama halbuki o lafı dediğinde kendisi bitti yani dediler ki biz Yahudi Mason locaları Erbakan'ı bitiren irade öyle güçlüyüz ki Pentagon'dan İstediğimiz yerdeki Evdeki çocuğun gözüne kadar Giriyoruz dedi Sen kiminle raks ediyorsun Sen hangi Bizimle uğraşacağını zannediyorsun Türk milletini yeniden Düzelteceğiz İslam'a döndüreceğiz Yeniden eski değerleriyle buluşturacağız Falan sen kimsin dedi be Vazgeçin dedi bu işten Dedi mi Dedi Bu bizim abimizde Aldandı Dedi ki vazgeçiyorum ben Pes dedi Dememeliydi Çünkü O pentagondaki bütün cihazlar Allah ile vardır Rabbim düğmeye basarsa Bütün düğmeler Kapanır ve söner O pentagon istediği yere Bombayı atamaz Rabbim dilerse pentagonun ortasına Adamlar giriyor Dolayısıyla Şimdi sen Pentagon'daki cihazlar pille çalışıyor, şarjla çalışıyor, zille çalışıyor. Bir kabloya bakar. En ufak bir kablo arızada bütün cihazları istop eder. En ufak bir bilgisayarlar çöktüğünde bütün programları bir anda batıl olur. Rabbimin bir yıldırımına bakar. Rabbimin bir şimşeğine bakar. Rabbimin bir sineğine bakar. Bütün dolaplarını tersine döndürmek ben sana melek ordularından bahsediyorum. Yedikat gökleri yerleri karış karış bilenlerden bahsediyorum. Allah'ın meleklerinden bahsediyorum. Allah ile irtibatlı olan güçlerden bahsediyorum. Bunlar Allah'ın düşmanları. <gülüyor> Kafirlerin Mevlası yok Allah buyuruyor. Ben onların sahibi değilim Allah buyuruyor. Sen şu meleklerin bizi burada bulmaları, Mevla'nın huzuruna varmaları kullarımı nasıl buldunuz? sorusuna cevapları Mevla'nın bu alemleri nasıl teftiş ettiği her şeyi zaten bildiği yine şahit olan melekleri başımıza diktiği bunu düşündüğüm vakitte kafirlerin ne küçük almış. ama daha sonra bazı siyasiler ne yaptılar? gavurların efendim teknolojisi şusu busu gelişmişse bizim de Allah'ımız var dediler. Onlar öbürlerine uymadılar kafirlerle. Mücadeleye devam ettiler. 13'ünde bütün dünyanın gavuru yüklendi mi Türkiye'nin başına? He? İç güçler, dış güçler, üçgenler, paraleller, he? Herkes uğraştı mı aşağı indirme? İndiriyor. Peki indirebildiler mi? İndiremiyorlar. Demek ki İsrail varsa, Amerika varsa Rusya varsa şimdi de Rusya başladı uğraşmaya. Peki bizim neyimiz var? Kimimiz var dediler? Allah'ımız var dediler. Peki kim galip geliyor şu an? Allah. Vallahu galibun al Allah işine galip olacak. Allah her zaman galip olmuş kalacak. Velakin ya'lemun. Pentagon'a şuraya buraya lobilere, hocalara aldananlar. Hoca da olsa aldananlar. Hacı da olsa aldananlar Mossad'dan CIA'den korkanlar Allah'tan korkmayanlar Mağlup olacaklar Mağlup olacaklar Kaç günlük hayatımız kalmış Ben kaç sene daha yaşayacağım Kaç sene daha yaşayacağım Ondan bundan korkuma Niye hakkı söylemeyeyim Niye doğruyu gizleyeyim He Dinler arası diyaloğa çatma hapse girersin Şiaya çatma suikasta gidersin zehirlerler IŞİD'e çatma bomba patlatırlar PKK'ya çatma bilmem ne Yahu doğruyu konuşmayacaksam niye yaşıyorum ya Niye yaşıyorum arkadaş Biz hakkı söyleyeceğiz arkadaş Söyleyeceğiz Bu vatan bu millet bizim Allah'ımızı Müslüman kulları bölmeye uğraşıyorlar Yahudiye satmaya uğraşıyorlar memleketimde hiç savaş çıkartmaya uğraşıyorlar Müslümanım diyenler de bu işin içinde malzeme oluyorlar Gavurlardan korkuyorlar Şantaj altında rehin duruma düşmüşler Ya biz Allah'ın kuluyuz kölesiyiz Allah'ın rehiniyiz tutsayız Sen Mossad'dan Pentagon'dan korkarken Allah nerede yavcelle Celle Celaluhu? Sen Allah'tan nasıl korkmuyorsun O sana bilmem ne yapayım diyene kadar Rabbim senin nefesini keserse ne olacak Allah sana daha yakın değil mi Allah daha güçlü değil mi Sen nasıl Müslümansın Mossad'dan Yahudi'den korkuyorsun da Müslümanlara zarar veriyorsun ya. Benim imanımla bu işler bağdaşmıyor. Okuduğum kitapla Kur'an'la hadisle uyuşmuyor. Allah'tan korkan nasıl kavurlara taviz verecek, korkacak ya? Rabbimiz ne biçim bizi kontrol altında tutuyor? Sen Allah Teala bizi unuttu mu zannediyorsun aşağı? Dünyadaki Müslümanların durumu zormuş zelilmiş, hakirmiş. Yahu kainatı yaratan allah Teala. En zelil zaman ne zamandı? En güçsüz zamanı İslam'ın ne zamandı? Bedir muharebesindeydi. Ve lekad nasarakum la bi bedri ventümedille. Siz en zelil, hakir, fakir, yoksul durumdayken birkaç tane at yok, iki tane, üç tane deve yok. Üç mislik, müşrik her gün develeri kesiyorlar. Her gün 10 tane deve keşiyorlar Bir yavur diyor ki 10 deve Şimdiki o, o zamanki 10 deve Şimdiki 10 tane en süper cip. O zamanın devesi en pahalı tank hükmünde Her gün 10 deve keşiyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayılarını anlamak için Sordu dediler ki acaba kaç kişiler Onlar bu tarafta Müslümanlar kafirler karşı taraf Tabi tam gözükmüyor yakın değiller Savaş patlamamış Dediler kaç kişi Sahabeden birine dedi ki Sallallahu aleyhi ve sellem Sen git baksana ki Bunlar günlük olarak kaç deve Keşiyorlar yeme. Geldiler Dediler ki 10 deve kadar keşiyorlar Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Onların ne kadar deve yediğini bildiği için Dedi ki o zaman 900 bin arasılar Sayılarını hemen tespit etti Kaç kişi ne kadar yer diye Sallallahu aleyhi ve sellem. Adamlar da bu kadar durum var Müslümanlar açlıktan ölüyor bir hurmayı paylaşıyorlar At yok deve yok bir şey yok En zelil zamanınızda Allah size Bedir'de yardım etti Melek ordularını indirdi Allah diyor Kur'an Melek ordularını indirdi Meleklere Amerika dayanabilir mi? Rusya dayanabilir mi? Bir meleğin ne kadar kuvveti var diyor hadis-i şerifte Tek bir melek Hazreti Cibril'den bahsetmiyoruz Hazreti Cibril 600 kanadı var kuvvetin diyor Kur'an Kuvvet sahibidir benim Cibril'im diyor Allah Celle Celalu. Allamehu şedidül <gülüyor> kuvva diyor. Rabbimiz Kur'an'da kuvvetleri şiddetli olan Cibril öğretti o Habibime diyor vahiy. Hazreti Cibril 600 kanadı. Onu anlatmayalım şimdi. Normal vasat bir meleğin kuvvetini söylüyor. Bir melek diyor bir kanadını taksa 7 kat yerin dibindeki kara suya kadar iner oradan şöyle kepçe kürek gibi şöyle döndürür yedi kat yerleri söker yedi kat semaya kadar çıkarır oradan tersine çeviriliyor yapılmış mı bu? dünyada böyle bir olay oldu mu? söyleyin nerede oldu? Lut kavmine oldu Lut kavminin beş vilayeti Sedom Gomara denen yerlerde Hz. Kur'an neden bahsediyor? Vel Mütefikat, ters döndürülen şehirler diyor. Ters döndürülen şehirler. Beş vilayeti bu bir deneme değil. Beş vilayete yapan bütün dünyada yapar. O zaman Mevla buyurdu ki bölgesel şurası. Çünkü öbür tarafta İbrahim Aleyhisselam var. Zaten Lut Aleyhisselam hizmet etti çıktı. Onlara dokunma. Şu bölge dedi çizdi Mevla sınırı melek kanadıyla yedi katlerin dibine kadar inip kaldırdı çekti, yukarı çıkarttı tefsirlerde yazıyor ki gökteki birinci kat sema neresi biliyor musun birinci kat sema daha aya çıktılar ya çıktıkları ay birinci kat semadan ne kadar aşağı biliyor musun ha ile navize kadar aşağı ay burada kalır yani birinci kat sema çok geride Birinci kat semadaki zikreden melekler diyor, seher vaktinde ters döndürüldüler, ters döndürülmeden melekler horozların sesini bile duydular diyor. Birinci kat semadaki o kadar yanaştı ki diyor, horozun sesini duydular seherde öter ve oradan tersine bıraktı. Şu anda orası Ölü Göl diye, Ölü Deniz diye geçen bölge en alt deniz seviyesinden 400 metre aşağıda. En alt deniz seviyesinden 400 metre aşağı O kadar tersine çevirdi döndürdü allah Teala Peki Ben sana Allah'ın meleklerinden bahsediyorum Sen bana neden bahsediyorsun Mossad'dan, Siyahiden, Pentagon'dan Neden bahsediyorsun bana ya Hiç mi senin imanın yok Allah'ın meleklere ya Mevla helak ederim diyor Onlar beni aciz bırakamazlar diyor Benim meleklerim var Allah buyuruyor Ama siz adam olun benim yardımıma namzet olun şerata sünnete tabi olun gavur gibi gidip Hristiyan Noelini kutlarsanız şampanya patladı inti kesip çam devirirseniz ben de sizi deviririm Allah buyuruyor Müslümanlığı doğru yapın en fakir zamanınızda yardım ettim melek ordularını indirdim Bedir'de sizi galip ettim peki ondan sonra ne oldu Mekke feth oldu Huneyn Muharebesi patladı Huneyn Muharebesi'nde on beş bin, yirmi bin kişiydiniz ama dediniz ki biz çoğuz artık bu çoklukla bizim yenilme tehlikemiz yok dediniz az daha yenilmek üzereydiniz sizi bir imtihan ettim Huneyn'de اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ çokluğunuz şımarttı sizi فَلَمْ تُغْنَاكُبْشَيَنْ on beş, yirmi bin kişi bir şey yaramadı وَضَابَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ geniş olan dünya dar geldi size diyor Cümlele de kaçmaya başlatırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi iki kişiyle kaldı. bin kişi sahabe falan yok. Kainatın efendisi asla kaçmadı. Beyaz katırın üzerindeydi ve onlara tek başına direniyordu. bir Nebiyü ben kezibun ibn Abdülmuttalib. Ben peygamberim yalan yok. Ben Abdulmuttalib oğluyum, şakam yok derdi. O muharebede Yani Hz. Abdülmuttalip O rüyayı görmüştü ya, Efendimizin dininin galip geleceğini Dedesi O rüyayı gören dedenin oğluyum Bana bir şey yapamazsınız derdi Şimdi ne demek istiyorum En zelil ve zor zamanda Yardım Allah'tan gelirse Bütün dünyaya galip olabiliriz Ama en güçlü zamanımızda Şımarırsak Bir avuç gavura da mağlup olabiliriz Çünkü Ve men nasru Yardım nereden geliyor Yardım silahtan mı geliyor Yardım sayı çokluğundan mı geliyor Yardım para çokluğundan mı geliyor Yardım enine boyuna güçlü olmaktan mı geliyor Yok İlla min indillahil azizil haki Aziz ve galip olan Her işi hikmetli ve yerinde olan Ancak o Allah'tan geliyor yardım o zaman ne korkuyoruz yardım Allah'tan gelecek adam olursak Mevla'nın yardımına layık olursak Mevla'nın yardımı gelirse dünyanın gavuru bir şey edebilecek mi bize Hayır. asla demez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edebildiler mi demediler ama sen gavura benzediğin zaman Allah gücünü azaltıyor sünneti terk ettiğin zaman Allah düşmanınızın kalbinden sizin heybetinizi korkunuzu çıkarıyor bu sefer sizin kalbinize düşmanlarınızın korkusunu salıveriyor. Sen de buradan Amerika şöyle güçlü. isterse şimdi gelir gece yatarken ben benim evimdeki çocuğun gözüne girer. Onun için Amerika'dan korkmak lazım diyorsun. Allah'ın gücünü unutuyorsun. Ve böyle rezilliğe de katlanıyorsun. Bir silkelensek, bir kendimize gelsek, bir Osmanlı ecdadımız gibi İslam'ı yaşasak. He? haramları yasak etsek, Allah'ın emirlerini tatbik etsek, şu Noel'leri, yılbaşıları kaldırsak. Değil mi? Yerine Mevlidi Şerifi koysak. Ne kadar güzel olmaz mı? Pazarın tatilini iptal etsek. Cuma gününü tatil etsek. Biz Müslümanız. Bizim bayramımız cumadır desek. Görür müyüz o günleri acaba? İnşallah. İnşallah ölsek de göreceğiz. Çünkü neden? Biz faniyiz ama ruhumuz ölmeyecek. Bugün Allah'ın dinini yaşayıp bu yolda ölenlerimiz, bu işi başlatanlarımız, bu yolda fedakarlık yapanlarımızı Allah Celle Celalühu kabrinde İslam'ın dünyaya hakim olduğu günleri gösterecektir elbet. İnded Allad dinle edhul ala ma edhul alel ilu'nna. Gecenin girdiği yere bu din girecek Gündüzün girdiği yere bu din girecek buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bundan endişeniz olmasın kardeşler Hazreti Mehdi gelecek Ama o gece ne uydurdular? İstanbul'dan çıkacak diye O Arif Hoca da öyle konuşuyor Ne kadar yanlış konuştu ben O kadar yanlış daha hiçbir şey görmedim Hem diyor ki Bu diyor manevi bir şahsiyettir diyor Zahirde diyor böyle bir Mehdi diye bir adam yok diyor, ama maneviyatta bir Mehdi ruhu var diyor. Ondan sonra da ne diyor? İstanbul'dan çıkacak diyor. Az daha diyecek Arnavutköy'den. <gülüyor> Ondan sonra da ne diyor? Enver Baytan hocanın kitabından okuyor. Doğru. O kitapta yazılanlar doğru. Benim kitabımda da var. Ben hadislerden aldım. Enver hocanın öyle bir kitap olduğunu yeni işittim orada. Bilmiyordum yani. Ben kendim kaynaklardan Hazreti Mehdi'nin Kaşı şöyle, gözü böyle İşte kekemeliği var İşte benim Her türlü vasfı sayılmış orada Sağ elini tutulacak Tutulduğu zaman sağ elini sol dizine vurunca açılacak Böyle birçok alameti var Onları da sayıyor Ya mübarek Hem diyorsun ki manevi bir şahsiyettir hakikatte varlığı yok Hem de diyorsun ki sakalı var, saçı var Şimdi bu manevi bir fikrin Saçı sakalı olur mu ya? Bu da profesör olmuş Bu da profesör olmuş Ya lafın başı ile sonu Başında diyor ki manevi bir şahsiyettir yani ruhani bir olaydır Fiziki bir yapısı yok diyor Peşinden de kaşını gözünü iki saat sayıyor Bu nasıl bir şeydir rüyada mı göreceğiz bunu ya Bir alem alemişler İstanbul'dan çıkmayacak Hazreti Mehdi Medine'de doğacak Hazreti Mehdi Mekke'de çıkacak biatler alacak onun zamanında İslam dünyaya hakem olacak mal çok bollaşacak o kadar dağıtacak ki bir tane zekat verecek fakir kalmayacak bir müslüman fakir arasan zekat verecek yok herkes diyor ki var bende o zaman da zor ya, şimdi bela kaksın diye bir sadaka veriyorsun sadaka verecek adam kalmayacak hiç Mekke Kabe'nin altındaki hazineleri çıkaracak Vatikan'ı fethedecek Vatikan'ın altındaki hazineleri çıkaracak Bütün dünyada bolluk olacak Sonra Deccal çıkacak Sonra Hz. İsa Aleyhisselam Şam'daki beyaz minareye inecek Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'da imam olacak Bunların hepsi Bukhari'de var Müslim'de var Kütüb-i Sitte'de var Kütüb-i Tis'a'de var Bütün hadis kaynaklarında mütevatir Yüzlerce rivayet var Öyle mi? Öyle. O zaman biz onu göremeyebiliriz. Çünkü daha bir zaman var buyurdu Efendi Hazretleri. İslam şu anda ilerlemeye devam ediyor. Hazreti Meti çıktığı zaman İslam çok zayıf ve garip olacak. Tek başına çıkacak. Hazreti Meti'ye karşı gelenlerin yine melekler devreye girecek. Melekler önlerine arkalarına darbeleri indirecek. Hazreti Mete kimse karşı duramayacak. Allah Teala ona o gücü verecek. Şimdi biz onu bekleyelim derken yatıp da mı bekleyelim? Hiç insanlara vazetmeden mi duralım? İslam'a hizmet etmeden mi bekleyelim? Bu caiz değil. Bize şimdi diyorlar ki iyiliği emredin, kötülükten nehyedin, vazifenizi icra edin, sünnetimi hiya edin. Bize emir bu. Hazreti Meti gelirse Allah'ım ona inanmayı, uymayı bize nasip eylesin Ama sen İstanbul'dan çıkacak dediğin zaman milleti saptırdın. Çünkü İstanbul'dan diye hiçbir rivayet yok. İstanbul'a uğrayacak. E, Vatikan'a da gidecek. Bütün Avrupa'da yedi sene kalacak. Bütün Avrupa'da binlerce cami yapacak. Bütün Avrupa'da cami yapacak. Bunlar hadis-i şeriflerle sabittir. Ama bu zaman ister. Şu anda aciliyeti yok, neden? İslam şu anda tebliğ usulüyle ilerliyor zaten elhamdülillah Müslümanların sayısı artıyor Bu iş ne zaman durur Sonra yeniden geri döner Sonra yeniden Müslümanlar çok azalır Dünyada Zayıf duruma düşer O zaman Mescid-i Aksa ve civarında Şam'da toplanıyor bütün Müslümanlar Şu anda var 2 milyar Müslüman Şam'a nasıl sığacak? Nereden uyduruyorsunuz ki şimdi çıktı, İstanbul'da çıkacak? İstanbul'da çıkmış diyorlar ya. Allah Allah. Mehdi'yi bulmuşlar. Teccalı da bulmuşlar. Yok gözü kör olacak, yok eli delik olacak. Onu da buldular. Şimdi ben İsa Aleyhisselam kim diye soruyorum bunlara. Bir de sahte Mesih lazım. Sahte Mehdi'yi bulmuşlar. Sahte Teccalı da uydurmuşlar. İsa Aleyhisselam'ı pek henüz daha uyduramadılar. Bakalım o da ne çıkacak yani? böyle saçma sapan kurafelerle milletine uyutuyorsunuz ya bu kadar hadişeri var biz bugün İslam'a hizmet edelim bir kişiyi namaza başlatalım bir kişiyi eli i sünnet'e döndürelim bir kişiyi zinadan, içkiden kurtaralım bir Müslüman'ı Hristiyanlara benzemekten Noel'den kurtaralım vazifemiz bu ama mutlaka Hakk'ın vaat ettiği günler gelecek o zaman biz görmesek de ölsek de Ruhlarımız görecek Çünkü Allah Teala bu yolda ölenlere Ölü demeyin buyuruyor Asıl diriler onlardı Rabbim cümlemizi bu yolda yaşayıp Bu yolda ölmeye muvaffak eylesin Amin. Ve kabirlerinde ruhaniyetleri Hayatta olan Ruhaniyetleri gezip dolaşma serbestisi Alan kullarına ilhak eylesin Amin. Evliya Allah geziyor Allah dosttan ruhları geziyor Ve ne aşitâti neştâ. Bedenlerinden çıktığı zaman Mevla'nın arşına, Mevla'mızın huzur makamlarına, kurk makamlarına hızlı ulaşmak için neşeyle çıkıp giden ruhlar diyor. Allah ruhlara yemin ediyor, neşeli giden ruhlar. Bazısı çok üzüntülü, cehennemin dibine gidiyor. Bazısı çok sevinçli, sidretül müntihaya gidiyor. <Sessizlik> o Allah'ın rahmet deryasında yüzme yarışına giren ruhlar diyor. Fesafecat sebka. O birbirleriyle yarışırcasına. Değil mi? Mahmut Efendi, Mehmet Efendi, Sami Efendi. He? Dolu efendiler var. Allah başımızdaki efendi hazretlerimize hayırlı uzun ömürler ihsan Hayırda yarışan ruhlar var. O ben önce geçiyorum, o ben önce. Bedenlerinden çıkmışlar, ölmüşler ama mana aleminde yarışa girmişler diyor. Değil mi? Göneni Mehmet Efendi Hazretleri Allah rahmet eylesin. O mübarek öyle anlattı bir gün. Efendi Hazretleri'ne, efendi çok edepli otururdu onlar yaşlı diye büyük. Dedi ki bir gün rüyamda dedik, ruhlar aleminini gördüm. İşte kaçıncı kaç semada bütün Evliyaullah'la buluştum, görüştüm. Ölüsü, dirisi hepsi oradaydı. Bu arada sen hatırıma geldin bir de Mahmud efendi vardı onu göremiyorum nerede acaba diye bir bakındığım zaman Nida geldi bana Mahmud'u orada arama yukarı bak yukarı Yani bu ayete çok uygun düşüyor Yarışa girmiş ruhlar neşeyle çıkmış Allah'ın huzuruna kavuşma. Yüzerek giden ruhlar Fel müdebbirat emra o ruhlar o kadar yüce ruhlar ki meleklerden bile üstün ruhlar Çünkü Allah'ın velileri meleklerden üstündür Peygamberler de Cebrail Aleyhisselam gibi meleklerin peygamberlerinden üstündür Bizim peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'dan üstün mesela Veliler de meleklerin velilerinden üstün Ben o ruhlara diyor alemlerdeki işleri yönetme yetkisi verdim diyor Hani diyorsun ki evliyadan himmet istenmez, medet ya Abdelkadir Geylani denmez, şirk olur. Nasıl şirk olacak? Allah Teala Kur'an'da diyor ki, işleri yöneten ruhlara yemin ederim diyor. Hangi tefsirde verdi bu manayı soruyorsun? Müfessirlerin imamı Fahrul Razi Hazretleri verdi bu manayı. E, demek ki Allah Teala'nın yetkili kıldığı ruhlar var, melekler var, veliler var. Çünkü Mevla bütün işleri ben yönetirim diyor o yaratmak bakımından yaratan ancak Allah işleri bir tek ben yönetirim ama bazılarına da yönetme yetkisi verdim mi verdim bu dernekte bir başkan olabilir misalde hata yok ama o başkan burada kayyum vardır mescidin kayyumu vardır temizleyeni vardır o kayyuma diyebilir ki şöyle şekilde geleni alma veyahut da ayakkabıyla içeri sokma o kayyum orada nedir derneğin başkanı evindedir bürosundadır ama kayyum orada kapıdadır müdahale hakkı var mı var kim verdi o yetkiyi ilk yetki sahibi başkan verdi Allah Teala da istediği dostuna yetki verebilir mi Verir. vermiş midir ama bu ayetten anlıyoruz ki işleri yönetenler diyor cemi sırasıyla kendinden bahsetseydi kendisine yönetenler der miydi yüzenler der miydi neşeli der miydi Anlasana Kafayı çalıştırsana Allah'ın ne kulları var Şimdi Nereden geldik nerelere gidiyoruz bakalım Allah kerim Meleklerine soruyor Kullarımı nasıl buldunuz diyor Bizim için ha biz çıkınca Bizim de çıkacağımız yok bu vaziyette Bakalım ne kadar daha gidersek Diyor ki kullarımı nasıl buldunuz Melekler diyorlar ki Ya Rabbi biz onları bulduk Gittik bulduk İstanbul'un Aksia ya yakasında bulduk. Ne yapıyorlardı? Ya Rabbi seni tesbih ediyorlardı. Sübhanallah demeseydik bunu derler mi? He? Ve yüaddisunek seni takdis ediyorlar. Yani tesbih tenzih kutsallığını bildiriyorlar, zikrediyorlar. Ve yüazmunek sana tazim ediyorlar. Ve yümeccidunek seni büyük tutuyorlar. Yani Allahu ekber, elhamdülillah. Ve evet. Buyurun yapalım yine de bari. Başta iki kere yaptık. Rezil olacağız melekleri de yani vallahi. Ya Rabbi bunlar zikrediyor diyecekler. Orada diyecekler Ya Rabbi bunlar takıldı böyle iki saattir fuzuli fuzuli oturuyorlar. Melekleri de mahcup olmayalım. Biz de onlarda Mevla'nın huzurunda şahitlik yapacaklar. Kapılarda çevirmişler aburaları. İmanı olanlar için, kalp gözü görenler için, mana aleminden haberdar olanlar için. Bukhari Müslüm hadisine gözünden çok inanan Müslümanlar için Biz biliyoruz ki bura kuşatılmıştır Buyurun Sübhane Allahi Velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm Buyurun أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله Allah Celle Celalüke Ya Rabbel Alemin Buyurun salavat şerifler Cuma gecesinde yangın yerine dönmüş Hristiyanların izine düşmüş Onun sünnetini terk etmiş Bu zayıf, bu zelil, bu garip ümmetten Ya Resulallah bütün ümmetin sapıtmadı diyen Hepsi dalalete düşmedi Hristiyanlara uymayan cemaatler de var. Sana salavat gönderen, seni zikreden, hatırlayan, ümmetlerin de var bu cuma gecesinde diyen, ümmetlerin sesi mübarek kulağında ravzasına ulaşması niyetiyle buyurun. Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah Es salatu aleyke ya Habiballah الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وع اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا İnşallah melekler şahit oluyor. Arzu hal verirken Mevla'ya bizim hakkımızda şahitlik edecekler. Diyecekler, Ya Rabbi sana tazim ettiler, zikrettiler, hamd ettiler, şükretti. Hepsini yaptık bak. Habibine salavat getirdiler. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla buyuracak ki ve Onlar niye beni bu kadar zikrediyorlar? Hiç beni görmüşler mi? Görmüşler mi de beni? Nurumu, cemalimi de heveslenmişler. Onlar diyecekler ya Rabbi vallahi la vallahi maraviç. Vallahi seni hiç görmemişler. Mevla bulacak ve keyfe Ya beni görseydiler nasıl zikrederdiler? Diyecekler ya Rabbi seni bir kere görseydiler. Acaba senden gayrına bir daha bakar mıydılar? Artık hanım mı kalırdı, canım mı kalırdı, sevgilim mi kalırdı, he? Para mı kalırdı? Ne kalırdı bir kere Allah'a görene acaba? Artık dünyadan hiçbir şey görebilir mi acaba? Ya cennette Mevla'nın cemalini ziyaret ettiği zaman cennet ehli birkaç zaman ayılamayacaklar. O feyiz ve tecellinin nurundan baygın kalacaklar. En dü dünya güzeli derler de orası dünya değil. Dünyada ne arar öyle güzellik? Cennet güzeli diyelim. Cennet güzelliğine sahip eşlerini hurilerini bile görmeyecekler. Cennet nimetlerinin tarafına bakmayacaklar. Halbuki şu anda bir hurinin yaşmağının yani başörtüsü diyor. Ve le nasifu alâ vâsiyâ Dünya mined Bir hurinin başörtüsü diyor, dünya pazarına çıkarılsa Amerika, Rusya, Japon, Çin bütün borsalar çöker diyor. Dünya ve içindeki her şeyden değerlidir çünkü hepsi yok olacak, o yok olmuş Bir başörtü. Ve cennet ehlinin bileziklerinden bir bilezik şu anda güneşin olduğu yerden gökle yer arasından o bilezik şöyle bir gösterilse diyor. Güneş ve ayın ışığı sönük kalır gökle yer arası parıl parıl parlar. Şimdi biraz ışığı vurduruyorlar ya adamın gözü görmüyor. Dünyada hiç kimse bir şey görmez olur ışıktan. Neyin ışığından? Cennet ehlinden birinin bileziği gösterilse. Şu cennetteki... Pahalılığa bak, kaliteye bak, değere bak, parlaklığa bak, berraklığa bak. Bir de dünyadaki fakirliğe bak, rezilliğe bak. Şu kadar bir pırlanta, tek taş diyorlar ona, tek taş. Yani cennet ehline onu versen, öyle tek taşlar var, böyle kırat. Kaşıkçı elması var da, Türkiye'nin bütçesi yetmiyor, kaşıkçı elması var. Kaç kırat? İşte benim. Şu kadar yakut, şu, şu kadar dolar, şu kadar zümrüt, bilmem ne. Neymiş? Öyle bir tek taş var, yüz bin dolar, milyon dolar, on milyon dolar. E Cennet eline o tek taşı versen, tarafına bakmaz. Bu ne ya? Ne rezillik der ya. Bu kadar küçük bir taşı bana nasıl veriyorsun der ya. Benim in, kubbem der inciden. Benim çadırlarımın der kubbeleri pırlanta. Kubbenin tümü tek taş. Kuppe tek taş, tek taş. Sen de dünyada, a beş bin dolar fazla verene kızı veririm diyorsun. Değil mi? Kim daha zengin, kızı ona veriyoruz ya. Taşı ufak mı takacak, büyük mü takacak meselesi yani. Rezilliğe bak. Allah arayan yok, namazlı mı soran yok, bu damat abdestli mi diyen yok, bu kızı ehli sünnet mi diyen yok. Değil mi? Parayı göster, istediğini alabiliyorsun bu memlekette. Çünkü görmemişiz. Hani ahireti görmeyen, cenneti görmeyen, dünyayı gören görmemiş olur. Görmemişin ne biliyorsun yani? Görmemişin çocuğu olmuş, bilmem ne yapmış. Rezillik. O zaman Allah'ım cennetini, cemalini göstersin fazlû keremiyle de bu dünyaya meylettirmesin bizi Allah'tan. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Allah'ın düşmanı Hristiyanların merasimini kutluyorsun. Onların gecesine katılıyorsun. Bir de Müslümanım diyorsun. Bir de Allah'tan cennet istiyorsun. Ne yüzle cennet istiyorsun? İki günlük dünyada gavurların keyfine uymadan duramadın. Biraz sabredemedin. İmtihanı kaybettin, kazanamadın. Ne istiyorsun Allah'tan şimdi? Ama siz kazanacaksınız inşallah. Madem kendinizi camiye attınız. Madem kendinizi bu fırtınadan korumaya çalışıyorsunuz. Allah sizi koruyacak Celle Celle. Peki... Beni görselerdi, Ya Rabbi seni bir kere gören böyle mi zikreder? Bunlar zikrediyorlar ama kimisi esniyor, kimisi ağzını kapatıyor, kimisi onu da kapatmıyor. Kimisi yan gelmiş, uzanmış. Öyle millet söyledi, ben de söyledim kabilinden zikrediyorlar. Seni gören öyle mi zikreder ya? Peki benden ne istiyorlar? Ya Rabbi selûnekel cennâ, senden cennetini istiyorlar. E helalı cenneti, cennetimi görmüşler mi? La vallahi ma rava. Şimdi biz buradan çıkınca Mevlamız ile melekler arasında bu görüşme olacak. Bu hadis-i şerif yani ben anlatmıyorum bunu. Oluyor. Her ilim meclisinden dağılanlarda oluyor. Peki ve keyfe Lauraha ya cennetimi bir kere görseydiler ne kadar ibadet ederler. Ya Rabbi cenneti bir kere görseydiler seni daha çok zikrederdiler, daha çok hamd ederdiler. Haramlardan daha çok kaçardılar. Görmemişler işte. Bu kadar yapıyorlar. Eminneye cevvezun. Neden sığınıyorlar? Neden korunmak istiyorlar? Ya Rabbiye cevvezun hikmetinden. Yauzune bikeminen nar. Cehennemden sana sığınıyorlar. Hel ra'u ateşimi görmüşler mi de sığınıyorlar? La vallahi görmemişler Fe keyfe ya bir kere cehennemi görseydiler ya Rabbi bir kere cehennemi görseydiler nasıl kaçardılar bir günah işler miydiler bir yalan söyler miydiler bir namehreme göz atabilir miydiler bir gıybet edebilir miydiler ama şimdi cehennemi görmedikleri için bu kadar sığınıyorlar Mevla buyuruyor karar heyecanlandınız mı şimdi karar ne çıkacak Heyecanlanmazsın? ya 58 sene istiyorlar adama değil mi tam kararı mahkeme açıklayacak tiyoda almamışsa önceden adamı yoksa hakimin adamından falan haber alamamışsa heyecanlanır mı he heyecanlanmaz mı ya adamın 58 sene alırsa bunun yatarı 15-20 sene adam gelmiş 50 yaşına gitti zaten içeride Heyecanlanmaz mı değil mi? Heyecanlanır değil mi sizce? E, tabii yani. Seni çok alakadar etmiyor o karar ama adam gitti yani. Yatarı 20 sene. Çok heyecanlanıyor. Belki de müebbet verirler. Dünya kaç sene belli değil adama müebbet vermiş. Hem de diyor ki katlanmış müebbet. Ağırlaştırılmış. <gülüyor> Ağırlaştırılmış müebbet. Ebedi. Müebbet ebedileştirilmiş. Bir de ebedileştirilmişe ağırlaştırılmış. Hapse giriyor herif sabah cenaze. Ulan neresi müebbet? Adam öldü zaten yarın. Yani dünyanın müebbetinden ne olur? Ağrından ne olur? Hafifinden ne çıkar? Dünyadan hiçbir şey çıkmaz. Biz Allah'a gidiyoruz. Biz mezara gidiyoruz. Biz berzaha gidiyoruz. Biz buraya da dönmemek üzere gidiyoruz. Biz işimize bakalım, öyle mi? Ya, günahlardan sakın Hava atma İftihar etme Ona buna hava atayım derken Kendini de kodese tıkma Allah'tan sakın da Cehennemden kurtulmaya bak Nam için, iftihar için Şu desin, bu beğensin için Harama girilir mi, günaha girilir mi? Hanımım istiyor diye, çocuğum istiyor diye Noel yılbaşı kutlanılır mı? O seni kurtarabilecek mi ahirette anan baban, karın kocan? Sen kendi amelinle kendi çukuruna indirileceksin. Niye bu hesabı yapmıyorsun? Bir daha dönüp telafi edemeyeceksin, hesabı düzeltemeyeceksin. Mahkemenin temizi olur, Yargıtay'dan döner, ondan sonra af çıkar. Değil mi? Her zaman Rahşan Hanım olmaz ama biri gelir yani. Bir af çıkıyor iki de bir değil mi? İki kere müebbet almış herif bizim sokakta dolaşıyor. Mesela burası dünya derim ben her şey olabilir. Sen ahirette yanarsan orada seni kim kurtaracak onu düşünmelisin kardeşim. Şimdi karar açıklanıyor karar. Heyecanlı mısın diyorum sana bak. burada senin hakkında Allah karar veriyor Celle Celaluhu. Hele o sırattan geçme meselesi. Hele o mizanda sevap günah tartılma meselesi Hello o defterler sağdan mı gelecek soldan mı gelecek Yoksa sol elin göğsünden sokulup arkandan çekilip sırtının arkasından mı verilecek meselesi Üç türlü defter alma var Defter nereden verilecek meselesi Sen bunları daha bilmiyorsun sonunu başını ben, daha, ben de hiç bilmiyorum Böyle bir tehlikenin içerisinden Noel kutlamaya kalkmışsın Sana deli demezler ya Yaptığını deli yapmaz ya bir de gavurlara benziyorsun. Tilki mağaraya sınmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış. Ya Rabbi beni de bu gavurlarla haşreyle demek istiyorsun, öyle mi? Çok mu kaşınıyorsun? Bir topluluğa benzeyen onlardan olacak. Niye bunu duymuyorsun? Biz kime benziyoruz şimdi? Sahabe-i kirama benziyoruz. Sahabe-i kiram ne yapardılar? Camide toplaşırdılar, ayet-i hadis okurdular, dinlerdiler. Biz kime benziyoruz şimdi? Hadis okuyanlara benziyoruz. Ayet okuyanlara benziyoruz, tefsir okuyanlara benziyoruz. Bütün alimlerin cemaatına benziyoruz. E sen özel bilmem yılbaşı programı seyrediyorsun. Seni de takip eden melekler var. Zikir derslerini arayan melekler özel. E senin gibilerinde ne yaptığını ne yaz, yazan melekler var. Yazıcı melekler üstünde başında duruyor. Onlar ve mavanâ bi'gâibîn ve inne aleyküle hafizîn Üzerinizde gözcüler var Kıymetli şerefli yazıcı melekler var Yaptığınızı bilenler var Ben zaten biliyorum ama onlara yazdırıyorum diyor e Sen şimdi nasıl bu cesareti buluyorsun kendinde Allah'ın düşmanlarına benzeyenlerle beraber olma Ne beladır ya Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayet Sakın diyor kiliselere girmeyin ''Hristiyanların bayramında, kilisede bulunmayın, Allah'ın gazabı onların üstüne inerken siz de yanarsınız.'' diyor. Alimler, fıkıhçılar diyorlar ki, ''Bir gemiye binersen, eğer o gemide Hristiyanın, Yahudinin merasimini kutlamaya gidenler varsa, bayramlarını kutlamaya, merasimine katılanlar varsa, o gemiye binmek caiz değil.'' o gemide olanlara lanet yağacak gaza binecek sen de beraber batarsın diyor sen niye bunu anlamıyorsun ya bu ne belaların yağdığı bir gece ama sen bunu rahmete çevirebilirsin nitekim çevirdin şimdi ben buraya gelirken haber aldım Burcu'l Halife miydi neydi Dubai'de e bu da bir de Dubai'deki Burcu'lu halife 63 kat böyle bakanmıyorsun takken düşüyor 63 kat orası da müslüman memleketi ama işte gavurlar mı yapıyordu müslümanlar tam yılbaşı kutlamalarına hazırlandılar bilmem ne ediyorlardı şimdi ben buraya gelirken bir yangın çıktı çayır cayır yanıyor alttan ukarı 63 kat Burcu şimdi yanıyor edemedik mi sana ve la terkenu zalemu Şirk işleyen zalimlere azıcık dahi meyletmeyin Ateş dokunur size Her sene okumuyor muyuz bu size Herkesin evini ocağını Allah yakmaz Birini yakar herkese eşittirir Ne dedim sana Yine Müslüman memleketlerinde yapıyor Rabbim belayı neden Gavur zat ebedi yanacak Ama sen Müslümansın niye gavura benzemeye çalışıyorsun Bak yakarım seni diyor yakıyor Şimdi canımızı cehenneme yakmadan evvel niye tövbe etmiyoruz? Niye dönüş yapmıyoruz? Niye Rabbimizin huzurunda meleklerin güzel şahitliğini aramıyoruz ya? Evet. Meleklere sordu. Cevaplarını aldı. Rabbim kararımızı açıkladı. Üşüdüküm ya melanketi Ey benim meleklerim ben sizi şahit ederim enni gaförtülehüm o ilim ve zikir meclisinde oturanların tümünün günahlarını bağışladım karar çıktı Yüce Mevla'nın kararı Bukhari Müslüman çıktı bu karar ve onlar hangi cennetimi istedilerse istediklerini verdim korktuklarından emin kıldım ateşi de onlara haram ettim Allah buyuruyor bu sefer meleklerden biri sual ediyor. Diyor ki Ya Rabbi sen onları affettin ama onların içerisinde bir kişi vardı veya iki veya beş. Burada da kaç tane olabilir? Onun derdi ilim meclisi değildi. Zikir halakası değildi. Günahtan kurtulmak değildi. Ya neydi? Alacağı vardı. Orada adamı yakalarım diye geldi. Göreceği vardı. Orada gelmişken görüşürüm diye geldi. Veya birinden borç almaya geldi. Veya neyse. Başka niyetleri karıştı. Yani o melek ne demek istiyor? Ya Rabbi sen herkese affettin de bu adamın niyeti vaaz dinlemek değildi. Bunu da mı affettin yani? temel getiriyor. Bunun üzerine Rabbim ne cevap veriyor ki bu cevap bizi kurtarmazsa hiçbir şey bizi kurtaramaz. Ben ki Çocukluğundan beri, 5 yaşından, 7 yaşından beri hayatı camilerde geçmiş biriyim. Tekkelerde, Mekkelerde geçmiş. Hakikaten öyle. Öyle nasip oldu yani. Özellikle şey, Rabbimizin lütfu. Biz camide bulduk kendimizi çocukken. Evet. Şimdi tabi babamızın bunda payı çok, dedemizin bunda çok payı çok. Allah rahmet eylesin. Dedemin kabrini nur eylesin. Anamın kabrini nur eylesin. Babama hayırlı uzun ömür, sanat, afiyet, selamet. İman selameti, hüsnü hatime nasip eylesin. Amin. Amin. Tabii ki bizi elimizden tuttular. Bizi gözümüzü camide açtık. Üç yaşında götürüyordu yani. Üç falan belki zor zor hatırlıyorum. Beşi iyi hatırlıyorum. Hep camideydim. Şimdi ben çok günahkar bir Müslümanım. Af olmama tehlikelerim de var. Ben doğruyu konuşan bir adamım. Kendime göre hesabım, kitabım var. Af belki bu tarafını günahımın dediğim günahlarım da var. O zaman... Şimdi ben nereden kurtulabilirim dediğim zaman oraya sarılıyorum. Orada bir yarık var. Buraya bakıyorum bir delik mi çıkıyor. Her işte bir noksan var bizi benim hakkımda. Sizi bilmiyorum. Ben hiçbir işimi tamam yaptım diyemiyorum ben. Karışık kuruşuk benim işlerim. Ama şu ben efendi hazretlerinin meclisinde binlerce kere bulundum. Binlerce kere. Birçok velilerin meclisinde bulundum. Birçok alimlerin meclisinde bulundum. Sohbetlerde bulunup Sizin gibi Allah dostları var. Bu cemaatta da şimdi ne mübarek insanlar var. Yani herkes benim gibi aymaz değil ki. E, ya, tabii canım. Ben de onlara bağışlanırım. Diye dua ediyorum. Ama şu hadis-i şerifi inşallah Rabbim unutturmazsa. Yani melekler sopayı gösterdiğinde hatırlayabilme meselesi. Anlıyor musun? Sopayı yedikten sonra hatırlasan ne olur? Kabrin ateş dolar zaten. Bir vururlar kabrine ateş dolar diyor. Şimdi... İnşallah, tabi kefene yazsak da hatırlamak ayrı bir meseledir kefene yazmakla da olmaz dünyadayken kafaya yazacaksın yani kalbe nakşedeceksin ben bunu unutmam inşallah bana telkin verecek hoca ya da şimdiden vasiyetim olsun kime nasip olursa cemaattan hocaya söylersiniz hadisin şu kısmını bir seslen dersiniz belki hatırlarım orada bu hepinize yarayabilir. Bana çok yarayacak inşallah. Çünkü hadis-i şerif sahittir, Bukhari'dir ve Müslim'dir. Ben bu kadar cemaatlerde bulundum, binlerce sohbet sizlerde de de olmuştur bulunanlar. Biri de bir, bini de bir, bir kereyle bilaff olanlar var. bin kere şartı yok zaten. O zaman acaba orada niyetimiz salih miydi meselesine girince. Niyetimizde karışık kuruşuk olabilir tehlikesi mevcut mu mevcut? Benim hakkımda mevcut. Sizi bilmiyorum. Ben Allah için gelmişimdir, arada bir şey girmiştir, çıkmıştır. Kalp bu, çıfıt çarşısı gibi bir şey. Bir anda böyle de dönüyor, böyle de dönüyor. O zaman, acaba bu affa girdik mi? İstediklerini verdim, korktuklarından emin kıldım. Müjdesine girebildik mi? Bu melek bu suali sormasaydı, Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem zaten bir şey gizlemez. Bu haberi bize iletmeseydi, biz burada yine yanmış, kalmış, tutulmuştuk. Aman ya rabbel alemin demiştik. Burada da acaba var. Ama şurada acaba yok ki. Melek diyor ki ya Rabbi adam zikre gelmemiş. Nasihata gelmemiş. Allah için gelmemiş diyor. Başka bir niyetle gelmiş. Ama Müslüman tabii canım gavurun affı yok. Gavur camiye de gelse olmaz. Mekke'ye de olmaz. Şirk başka bir şey. <Sessizlik> Şirk koşulmayı affetmem diye peşim buyurmuş Rabbim. O zaman meleğin bu sualine Rabbim ne cevap veriyor? Hümjule sa'i la isqam bir vadede hüml qaum la Burası madem ki ben kesinen iman etmişim ki Mahmud ve Nadzileri gibi zatlar Allah dostlarıdır. Ben de onlarla mecliste oturmuşum E şimdi siz Burada bu kadar kişi var Ümmetimden kırk kişiyi geçerse birinin duası mutlaka kabuldür hadisi var 100 kişinin bulunduğu cemaatta dua de olmaz hadisi var Ki Müslüman olma şartı Hepimiz Müslümanız elhamdülillah Gavur burada ne kadar çıkacak Bir iki tane belki kambersiz düğün olmaz Ajandır gavurdur Şimdi ajanların gelmesine rüzum kalmadı Canlı yayın var ya Ajanlar evinden dinliyor şimdi Eskiden ajanlar kürsün dibine gelirdiler Onlar da rahatladı boş ver. Dinlesinler her şey canlı yayın ne konuşuyoruz Eskiden sır gibiydi bu işler O zaman Bu cemaat şimdi burada yüzü var bini var Bulan içinde ne salihler var saliheler var Mutlaka kırkı da geçen yüzü de geçen müjdelerin hepsi var şu anda burada bu hadislere göre Ha ahir zamanda değiliz Daha beter bir zaman gelecek ezanlar okunacak camiler cemaatle dolacak bin kişi namaz kılacak birinin kabul olmayacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sonra bir hadis şerif var Gümüşhanevi hazretlerinin Ramuz'da değil de diğer bir hadis kaynağı var orada buyuruyor ki ağır zamanda ezanlar okunacak camiler cemaatle dolacak içlerinde bir tane Müslüman bulunmayacak nasıl bir tane Müslüman olmaz ya o zamana gelecek şimdiden bile başladı mı e, cami cemaatinde şeriatı inkar eden var mı? var şeriatı inkar eden hatta mihrapta bile olma tehlikesi var mı? mihrapta öyle imamlar var hadisi inkar ediyor sünneti inkar ediyor yaşan nuriciyim ben diyor Mustafa İslam diyen imam mı? Mustafa İslam oğlu kaderi inkar ediyor amen türün bir maddesini inkar ediyor kaderi inkar edenin arkasında namaz kılınır mı? Amentü bozuldu. Yani şimdiden başladı ama o kadar ileri gitmedi. Allah o döneme bizi bıra bırakmasın Fazıl Kerem'le. <gülüyor> Şimdi madem ki ezanlar okunacak, camiler dolacak, birinin namazı kabul olmayacak döneminde değiliz. Ezanlar okunacak, camiler dolacak, bir tane Müslüman bulunmayacak döneminde değiliz. Değiliz, o kesin değiliz. İçimizde Müslümanız elhamdülü hepimiz. O zaman... 40 kişinin mutlaka kabul olduğu, yüz kişinin cenazesini kıldığı adamın bile günahlarının af olduğu hadisi var. Yüz kişi kılarsa ama yüz kişi de doğru dürüst Müslüman olacak yani. Ha? Allah dinine şahitliği makbul bir Müslüman olacak. Yoksa ayrancının şahidi şıracı bozacı olmayacak yani. Cenaze cemaattan beter, cemaat cenazeden beter. Ne yapacağız? Hoca da soruyor ki nasıl bilirsiniz? Ya bu nasıl bilirsiniz dediğin adamlarını biz nasıl biliriz? Bir de bize sor. Adam kürek gibi dikilmiş orada namaza girmiyor. Bu iyi biliriz desen ne olur ya? Kendi cenazesini getiriyor. Öğlen namazı kılınıyor orada adam camiye girmiyor. Hoca da buna diyor ki hakkını helal et. Bu da helal ettim nasıl bilirsiniz iyi bilirim. Ya bu adam zaten şahitli Allah indinde geçerli değil ki namaz kılmıyor. Cemaata gitmedi. Ama buradaki Müslümanlar görünüyor ki böyle değiller namazını kılan abdestini almış gelmiş insanlar o zaman Rabbim buyuruyor ki o meclis benim zikrim için rızam için kurulmuş ayet hadis okunan benim tesbihim hamdim tekbirim icra edilen zikir meclisi olduğuna göre orada oturanlar benimle oturmuş gibidirler sen Cumhurbaşkanı ile iki dakika görüşsen ne kadar hava atıyorsun? Bir resim çektirsen, bir de Tayyip Bey senin eline omuzuna atsa şöyle falan. Ne diyorsun bu sefer? Beni çok iyi tanır canım rastgele bir çekilmiş bir resim değil. Bak elini attı yani omzuma falan hareketlere bak hele hele. Sen padişahlar padişahının bütün hükümdarları bir damla sudan yaratan Allah'ın meclis arkadaşı oluyorsun burada. Sen neden bahsediyorsun ya? Onlar benim meclis arkadaşlarımdır. Hadis-i Kutsisi, Eneciyesi, Menzekerani. Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım. Benemahu madame yharikushefatehi bi. Benim zikrimle. Dudaklarını kımıldattığı sürece Sen de kulaklarını çalıştırdığın sürece Sen konuşmuyorsun ama dinliyorsun Allah'tan bahsediyoruz biz burada Mevla'dan bahsediyoruz Leyla'dan bahsetmiyoruz burada O zaman Kulum dudaklarını Benim zikrimle kıpırdattığı sürece Ben onunla beraberim e, Ya Rabbi sen yerlerle göklerle Bütün alemlerle berabersin Ama ''O kulumla özel bir birlikteliğim var beni zikrettiği için. Ben beni meclis arkadaşıyım. Ey benim meleklerim, siz diyorsunuz ki o cemaatin içine girmiş biri var, başkan niyetle gelmiştir, onu da mahvettin diyorsunuz. Ben de buyuruyorum ki, onlar ki benim meclis arkadaşlarım, o meclis ki benim zikrim için kurulmuş, genel itibariyle Allah için rızası için toplanılmış.'' Arada biri başka niyetle de gelse, o biri de ben de olsam, toptan pazara girerek ne buyuruyor? La eşhabim şu Onlarla aynı mecliste oturan bedbaht olamaz, mahrum bırakılamaz. Benim şanıma, keremime yakışmaz. Hepsini affediyorum. Bir kişiyi affetmiyorum senin niyetin farklıydı diye istisna diyorum. bunu şanıma yakıştıramıyorum hepsini affediyorum diyor meclis bereketi budur yani tecellinin yayılması hali budur şimdi ben de buradan biraz bana güvenme geliyor diyorum ki ya rabbel alemin benim niyetimde bir şey karışsa bile ben binlerce kere bu meclislerde bulundum madem onlarla oturan mahrum olmaz bu hadisi şerif sana aittir kutsidir, bu senin kelamındır ravileri bu gari müslüm aradaki ravilerin hepsi sahiptir, sikadir, muhtemettir, güvenilirdir kurban olduğum, o bulunduğum meclisler hürmetine bana lütfunla muamele eyle beni rezil etme ya Rabbel alemin amin. amin inşallah yeri geldiğinde zamanında hatırlamak nasip olsun, amin. hepimize Rabbim hatırlatsın bu cevabımızı Allah'ım bize Münker nekir sualinde hüccetimizi telkin eylesin. Amin. Konuşacağımız cevapları talim eylesin. Allah'ım dillerimizi bülbül gibi zikriyle orada natık eylesin. Allah'ım şaşıp kalıp ne diyeceğini bilememekten muhafaza eylesin. Allah'ım bizi ölüm meleğini görünce korkutma ya Rabbi. Münker Nekir'in şu hâle cevapta şaşırtma Ya Rabb. Ayaklarımızı bu yolda eli sünnette sabit eyle Ya Rabb. Bu gece senin rızanı tercih etmemiz hürmetine, bu cemaat hürmetine Ya Rab. Bizleri rezil-i rüsvah etme dost düşman huzurunda sırlarımızı açma Ya Rab. Peçelerimizi kaldırma Ya Rabb. Perdelerimizi indirme Ya Rabb. Bize özel muamele eyle Ya Rab. Amin. Muhammedin Ali Aleyhisselatü Vesselam Biraz zikredelim yine <Sessizlik> Allah-u Ekber, Allah-u Ekber La ilahe illallah, Allah-u Ekber Allah-u Ekber ve Lillahi'l-hamde Allah-u Ekber, allah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 Allahümme ekber ve lillâhil hamd Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi efdal salavatike adede malumatike ve bârik ve sellim ve sellim teslimen kethalik Amin Şimdi Rabbimizin bu kararıyla Rabbimizin bu şahadetiyle. Rabbimizin meleklere karşı bu işhadıyla bu mübarek gecede cuma gecesi hürmetine Rabbim bizlere lütfuyla muamele eylesin amin, amin. şimdi en baştan geleyim size dedim ki bir salavat tavsiye edeyim işte edeyim şimdi bari Sayfa 189 bu düğümleri çözecek kıymetli salavat İmamı Senusi Hazretleri bu salavatı rivat ediyor şu bilinsin ki her kimin Allahu Teala'ya bir haceti, bir dileği varsa, orada başladıydım ya sohbete. Var mı bir hacetimiz? Çok. Ama bir dilek tahsis edin. Mesela içkiden kurtulmak inşallah. Veya zinadan kurtulmak. Veya haramdan. Veya namaza devam etmek. Veya sabah namazına kolay kalkmak. Veya teheccüde kalkmak. Veya hastayım, kanserliyim, şifa. Efendim... Birçok müslümanın hassası var, hastalığı var, derdi var, borcu var, kurtulmak istiyor, bir kızı almak istiyor, vermiyorlar. Bunlar da hacettir tabii ki. İyi bir hacettir, meşru bir taleptir. Evlenmek istiyor. Evet. Bir sıkıntısı varsa yahut derde düşerse veya başına bir musibet inerse. Allah cümlemizi belalardan muhafaza eylesin. Ya i̇şte bu gecede böyle de bir tehlike de var günah işleyenler için. Allah'ın azabının gelme tehlikesi her zaman mevzu baştır yani Allah bize onlarla birlikte muamele eylemesin onları da bu cemaatler bu dualar bereketiyle hidayet eylesin ıslah eylesin evet yoksa tehlike çok diyor ki gecenin ortasında kalksın yani şimdiki saatle gecenin ortası iki gibi falan iki üç bir birden sonra da olabilir Gecenin ortasında kalksın. Sünnete uygun bir şekilde güzelce abdest alsın. Kur'an-ı Kerim'den bildiği sureleri okuyarak, bu da işinize gelir, kolay. İki rekat namaz kılsın ama hacet namazına niyet edecek. Ya Rabbi benim bir derdim var, benim bir dileğim var. Yahu geliyorsunuz bana, şu sıkıntım var, bu derdim var, Allah razı olsun. Ben dua esirgemiyorum, ediyorum ama. Periz yapmak kimin işi? Hastanın işi, yani ben periz yaparsam senin miden düzelmez. Benim duamla da sana fayda umulur. Amma velakin sen kendi derdin için niye yapmıyorsun? Bakıyorum adam bir sıkışmış, bir daralmış, bir bunalmış, üzülüyorum. Ben hemen ona biraz ayaküstü bir dua yapıyorum. Sonra diyorum ki, şunu oku. Şu salavatı oku, İdrisiye'den şunu oku, dualarımdan bunu oku, salavattan şunu oku. Diyorum, bir şey söylüyorum ona, Allah... Celle Celal, o zaman aklıma getirdiği bir şey o adamın hacetine göre hemen böyle bakıyor ki böyle şu salevatı bin kere oku falan deyince hemen böyle yapıyor sen bana dua et sen, sen yeter yeter yapıyor bana ne demek istiyor ben salevat malevat okuyamam demek istiyor ya arkadaş bu dert senin mi benim mi dert senin kurtulmak istiyor musun çok istiyorum e de oku oku dedim mi okumuyor Zengin olacağını bir sebebiyle okumuyor ha. Para için kırk takla atar. Salavat dedim mi okumuyor. Çünkü nefis şeytan ona bindiriyor. Onu zorlaştırıyor, ağırlaştırıyor, kantallaştırıyor. Onun için siz kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem aracı yapanlardan olun. Onun kapısında vesile edinenlerden olun. Onun salavatı ile meşgul olun ki Allah katında asla reddi olmayacaksınız. Şimdi bir derdimiz var veya bir sıkıntımız veya hangi bir hastalığımız neyse gece kalkıyorsun. Bu cuma gecesi olursa nasıl olur? Evla kat kat çünkü salavatlar cuma gecesi bizzat mübarek kulağına götürülüyor. Melek aradan kalkıyor kendi duyuyor. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed aleyhi ve sellem. 2 rekat namazı kıldı. Namazdan selam veriyor. Selam verdikten sonra kıbleye dönük vaziyetini bozmuyor. Arada da dünya kelamı konuşmayacak hiç. Sizin ibadetlerinizi bozan ekseri mesele konuşmanız. Farzı kılıyorsunuz sünnetle arada birine bir şey diyorsun. Farzı kılıyorsun sünnetle arasında konuşmasaydın ikisi birden nereye yazılacaktı? Salatun ala izri salatin la lagu ve beyni uva kitabun fi hadis-i şerifte buyuruyor ki bir namazın peşine bir namaz ilk sünnet sonra farz farz sonra son sünnet evvabin iki rekat kıldın sonra iki rekattan daha sonra iki rekatta daha Tehccüt kıldın on iki rekat iki aradı iki artı iki arada dünya kelamı olmazsa boş bir iş yapılmazsa malayaniye bulaşılmazsa bu namaz nereye gider diyor bu namaz illiyuna yazılır illiyun neresi Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ma'alike ma'aliyun kitabu ve çok yüce bir makamdır. En yüceler demek. Yücelerin yücesi demek zaten lügat itibarıyla. Burada mühürlü bir dosya var. Mahşer sabahı o mühür çözülecek, o dosya açılacak. Mühürlünün manası ne biliyor musun? Mühürlünün manası şu. İnsan arada başka günah yapar, şunu yapar, bunu yapar O mühürlü deftere girdiği için yaptığı günah mühürü bozdurmuyor demek Bunu da arada anlatmış olayım yani Şimdi eğer yaptığın bir sevap Yazıldı sağ tarafa ama illiyuna geçmediyse Mühürsüz Mühürsüz ne demek? Arada başka bir günah yaptın Kıldın dört dekat gece Ama illiyundaki dosyaya yazdıramadın. Sonra sabah kalktın bir karıya baktın Allah muhafaza. Ne oldu? Mühürsüz olduğundan günah sevabı silebilir. Ama sen arada konuşmasaydın, ikilişer rekatların arasında konuşmasaydın illiyuna yazılacaktı. Illiyuna yazılsaydı kitabın merkum diyor Kur'an, mühürlü dosya diyor. Dosya mühürlü olduğu zaman mühür açılmaz demek. Ne zaman açılıyor? Kıyamet günü mahşerde. Mahşerde açılınca zaten senin günahın artık ona ulaşamıyor. Teklif alemi bitti. Anlatabildim mi? Bir ince bir şey söylüyorum burada. Ne anlattı, anladınız mı? Siz anlarsınız, uyanıksınız. O dosya nerededir diyor. Cebrail ve Mikail ve İsrafil gibi. Aleyhisselatü vesselam Allah'ımıza en yakın olan meleklerin yanında şahitlik yaptığı makamdadır, diyor. En yüce dosya, diyor. Hadis-i Şerif ne buyuruyor? Bir namazı kıldın, peşine bir namaz daha, arada dünya kelamı konuşmazsan, o dosyaya yazılır, diyor. Konuşursan normal cevap var, dosya, mühürlü dosyaya girmez. Şimdi sen ne yapıyorsun? İşte evabın ev kılıyorsun, akşamdan sonra. Halbuki Hadis-i Şerif'te diyor ki, ''Lem ye tekel bir su.'' şimdi kötü bir şey arada konuşmayacak bazıları diyorlar ki ben arada kötü bir şey konuşmuyorum ki kapıyı aç dedim tamam ama hadisin öbür rivayetinde lemme tekellem ne önne bir şey aralarında hiçbir şey konuşmayacak diyor o rivayete göre de hiçbir şey konuşmamak lazım o zaman ne oluyor sabah işrak namazı bir haç bir ömre cevabı ama ne buyuruyor orada yerinde oturursa diyor namaz kıldığı yerde başka rivayette ne diyor arada konuşmazsa diyor bunlar önemli olmasa konuşmazsa der mi Akşamı kıldıktan sonra yedi kere Allah mecirni minenna Allah'ın mecirni Ama ne diyor orada Bir şey konuşmadan okursa Böylece O gece okuduğu gece Ölürse Cehennemden kurtuluş Yazıldı diyor o gece ölürse Şeye girdi garanti süresinin içinde öldüğü için Sabah da bunu ders aynıdır diyor Ama arada konuşmadan Allah'ın mecirni minenna Yedi kere ders ediyor. Bunlar çok önemli. Mesela diyor ki sabah namazından sonra oturduğu yerden kalkmadan on kere kulüvallah okursa diyor. Arada kelam konuşmayacak sabahtan sonra. Allah rızasını vacip kılar, mağfiretini kesinleştirir diyor. On kulüvallah. Mesela diyor ki her kim sabah namazından sonra oturduğu yerden kalkmazsa ve orada yüz kere kulüvallah okursa ama harfleri doğru düzgün okuyun. Pat pat pat okumayın. Başlarsınız. Arada hep besmele. Hiç dünya kelamı konuşmazsa diyor. Dikkat et. Kablen yetekelleme diyor. Konuşmadan önce. Yüz kere kulüvallahı bitirdiği zaman ne olur? O adamın Allah'la arasında öyle gizli günahları vardır ki kimse şahit değildir. Allah Teala buyurur ki ben o yüz kulüvallahı hatırı için Sabah namazından sonra okuduğun için benimle aranda ne varsa sildim konuyu kapattık mahşerde defterinde de görmeyeceksin diyor. Gaferallahü le bevleti lem aleyha illallah Allah'tan başka kimsenin muttali olmadığı, vakıf olmadığı ne gizli günahlar var. Şimdi onu demek istiyor ki mahşerde çıkarsa melekler görecek, o görecek, bu görecek ben bu hesabı kapattım melekler bile görmeyecek artık diyor hep bunlarda şart koşmuş benim o dualarım kitabında ne hadisler var ne hadisler var dünyada bir araya gelmez bunlar hep var şimdi bir kere bile yaptınız mı sabah namazından sonra yüz kere kulüvallah okuyan parmak kaldırsın hayatında bir kere her gün değil kaldırdı bir tane ben de kaldırım var mı Açık artırma değil ha. Okuduysan ha. Bak dört kişi belen saydı. Yattığı zaman diyor. Sağ tarafına yatacak. Ayaklarını toparlayacak. Çünkü zikretse toparlamasa da olur ama Kur'an okuduğu için toparlayacak. Göğsüne doğru çekecek. Karnına doğru. Sağ tarafına yatacak. Tesbih eline aldı. Veya tesbih olmazsa sayı korumak için tesbih. Yüz kere kulü Allah okursa diyor. Yüz kere öyle de uyursa işte arada konuşmazsa hanıma diyeceksin ki hanım ne var canım bak diyeceksin konuşturma bir yüz kere Vallahi yapalım ölmeden evvel konuşma bazen hanım çok yorgun oluyor ya senden evvel uyuyor falan öyle bir zamanı kolla ne yapalım durmaz bunlar ya bir laf söyler arada. sen de dayanamazsın bozuldu bir daha başla yüz sabaha boylarsın böyle çünkü durmazlar ki bu konuşmama meselesi anlamıyorsun ya ya diyoruz konuşma diyorsun cuma hutbesinde diyor ya her kim diyor işaretle bile hutbe okunurken adama böyle yapsa diyor sus diye diyor onun hutbesi de bozuldu diyor ya hadis Hati hutbede diyor ya arkadaş diyor ben diyor dua ederim amin diyebilirim siz kalbinizden söyleyeceksiniz Cuma hutbesinde ben öyle yaparsam siz amin demeyin. Efendi Hazretleri her cumada. <gülüyor> mübarek bunu söylüyor peşinden bir dua yapıyor. Hutbede dua kabul diye yine amin diyorlar. Bak yine amin dediniz diyor. <gülüyor> Allah ya Rabbim. Ne cemaat. Bir de efendinin cemaati ki nadide bir cemaat. İlla biri kaçırıyor. Ya amin demeyin diyor hutbedeyiz. Ne amin diyor. Ya hutbede bak kimseye işaret edelim şap. Şey Şimdi imamlar öyle bir Hutbede dua yapıyor ki amin demiyorsunuz diye az daha kızacak ha. Ne amin demiyorsunuz diyecek. Ya arkadaş bu millete amin denecek dua yapılır mı? Zaten herif hazır kıta gibi otomatiğe bağlamış. Anasına hakaret etsen amin diyor. Ya bir hoca ne dedi diye düşünmüyor ki. Cuma adamıyım, hutbede miyim hoca ne dedi? Allah cehennemde cem eylesin dese amin der bu millet. Ondan sonra ne dedin ya sen diyor. Ya ne amin dedin bir duysana duayı önce kardeşim. Ya sen mübarek hocasın sen boşuna yapmazsın Olur mu öyle şey sen davanak olma Ha şimdi Adama diyorsun böyle yapma Yani konuşma diyorsun O da yanındakine diyor ki Ya sana diyor E konuştun sen de O böyle yapma diyor, o böyle yapıyor o da Sen böyle diyor Bütün cuma zincirleme gitti Bu millet ne zaman ibadetin şuuruna erecek ya Dünya kelamı konuşmamanın hadis-i şeriflerde çok önemi var, ibadetler arasında, ibadetler arasında. İki rekat kılıyor, hemen oradan telefona baksanıza ya, allah Akber Ekber bir daha duruyor. İki rekat daha kılıyor, yemek pişti taştı ya, allah Akber Ekber bir daha duruyor. Şunu ver, bunu al, bir de su içme çıkartmışlar. Teravide de getiriyorlar suları, bilmem ne göya ikram. Öyle ikram olmaz olsun be kardeşim ya. Ben iki rekat, iki, iki, iki, on tane ara veriliyor. Ben bunların hepsini illiyundaki dosyaya kaydettireceğimden sen geldin bir limonata verdin. Bir limonatayla tav olduk gittik illiyundan düştük aşağı. Niye? Arada lahiv yok. Sen gittin hem de camide su içiyorsun. İki rekatların arasında limonata içiyorsun kardeşim. Hay namaz bozulur mu? Namaz bozulmaz. Zaten selam verdin. Ama aradaki 50 üne kaydı düştü. Ben ne yapayımse anlatıyorum inşallah. Daha anlatacağız. Başka çare kalmadı. Anlatacağız. Eğer bir kul sağ tarafına yatarsa yüz kere kulhuallahü ehad okursa düzgün okuyun ha. Yani harfleri doğru çıkarın. Talimine, tecvidine riayet edin. Ya sen beni okuyorum millet hiçbir şey okumadan yatıyor ben bu kadar okuyorum Allah kabul eder deyip geçmeyin düzgün okuyun harfleri doğru çıkarın ondan sonra efendim yüz kereyi bitirirse bu adam Allah nasip ederse yani her zaman yapabilsen ne hale? her zaman yapamayabilirsin bir kere bari ömründe yaptın mı bir kere yapan var mı sifta sifta bu hadis tir tirmiziyle yapmışlar ama ne ben de parmak kaldırım Evet ne olacak şimdi o zaman Gösteriş yapıyorum size yani Resmen riya Burada riya caiz Neden Sen de diyeceksin ki Ya ben niye parmak kaldıramadım şimdi ya Bu yaşa gelmişim bir kere yüz Allah okumamışım yatmadan evvel Demelisin bunu Yüz kere Allah okuyup diyor Uyursa Mevla Teala Ahirette ...kabrinden çıkar çıkmaz ona ne der biliyor musun? Herkes mahşerin paniği içerisinde. Başına ne gelecek? Sırat var, mizam var Ona buyuracak ki... Ala cenne. ...sen sağ tarafına yattın. Sağ tarafına yatar vaziyette de yüz kere benim ihlasımı okudun. Sen şimdi diyor hiç sola bakma. Münafıklar tarafına, kafirler tarafına bakma. Sen diyor hep sağdan git kurban olduğum Rabbim buyuruyor ki ona sağdan sağdan sağdan diyor bak hep sağı takip et diyor sen bu sağdan cennete kadar sağdan cennete gireceksin diyor Allah Allah bir gülü Allah adamı ne yapar ya mesele ihlas ve niyet ve samimiyet Allah için yapmak meselesi ne kadar müjdeler var bizim kurtulmamız için Rabbim kurtuluşu erenlerden eylesin amin şimdi ne anlatıyorum sana bir sıkıntısı varsa, bir derdi varsa, bir bak kanser hastaları, be, şimdi benden dua istiyor. Felçli varmış, dua istiyor. Yoğun bakımdakiler ne yapsın adam? Şimdi artık okuyacak hali de kalmadı. Dua isteyecek tabii, ona edelim hakikaten. Hayırlı evlat istiyor, çocuk istiyor. o kardeş, sana söylüyorum işte, olacak diyorum sana da. Denenmiş, bütün evliya denemiş, sana anlatıyorum da. Hayırlı evlat istiyor, evet. Hafızlar dua istiyor. Efendim, herkes bir dua istiyor. Sıkıntısı olan çok var. Ne yapacak? Bir gece kalk. iki rekat hacet namazı, abdesti çok güzel al. Bu işin temeli abdeste yatar. Taharetini güzel yap. İstincal, istibra. Hızlı hızlı hareketler yapma. Abdestin bozulmasın yarı yolda. Güzel abdestini sünnet veciz üzere. halde tarif ettik sünnetleri, edepleri. Sünnet üzere al. Bak baştan öyle dedi. Sünnete uygun şekilde diyor bak. Ben demiyorum ki bunun tarifi gibi. Şimdi sen... Bir yemek tarifi alıyorsun, kek tarifi alıyorsun değil mi? Kek. Kadın yazıyor or, not yapıyor. Şu kadar un, şu kadar üzüm, şeker, su bilmem ne bilmem ne. Ne olacak? Senin kekin şöyle kabarık mabarık bir şekilde misafir içine çıkabilecek durumda olacak. Sen de onu çekeceksin, hemen atacaksın şeye. Bak ben böyle kek yaptım diyeceksin. Komşu görüyor. Whatsapp'a atıyor yani. Şimdi bu kek kabarmazsa kek kaldı böyle dipte kabarmadı niye kabarmadı bu şimdi e kardeşim tarifi eksik yaptın sana dedi vanilya koy sen vanilya koymadın mesela bu kek kabarır mı şimdi kabarmadı o zaman da sinep mi var sitep mi var ne ona da atılmaz vezil gibi o keki nasıl açacaksın? ama sende laf çok dersin ki bu özel bir kek kabarmayan halbuki bilmiyor bilmiyor sen eksik ettin e şimdi ben sana diyorum bak Abdestini sünnete uygun alıyor. Sen de bunu yapıyorsun. Ondan sonra geliyorsun hoca ne var? Ben bu salavatı okudum. Benim benim çocuğum hala olmuyor. Ama sen tarifi eksik yaparsan ben ne yapayım? Abdestin düzgün mü? Kıraatın düzgün mü? Harfleri doğru mu okuyorsun? Ben ne yapayım sana ya? Bu işler denenmiş. Bütün evliya denedik de hak bulduk diyor da. Sana niye tutmuyor arkadaş? Tutar Allah'ın izniyle. Ben böyle insanlar çok haber alıyor. Yapıyorlar. Ben ben tutturamadığım işleri tutturmuş bizim cemaatten adamlar var. Ben kimim yani? Mesele ihlas. Sünnete uygun abdest al. 2 rekat acit namazı kıl. Selam verdin kıbleye dön okuyorsun. Allahu salli ve sellem ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala ali ve <tuhullu> uqdeti, kürbeti, asreti, haceti, artık siz yüzünüze okuyacaksınız namazda değilsiniz ya rabbi ey allahım efendimize dostumuza yarımıza muhammed mustafaya sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine ve sahabesine öyle bir salat ile salatu selam eyle ki manası O salatla benim bütün düğümlerimi çözesin, bütün sıkıntılarımı açasın, düştüğüm bataktan beni çıkarasın, hatalarımı silip süpüresin, hacetimi muradımı yerine getiresin. Ne isteğim, arzum, niyetim, kalbimde tuttumsa beni ona ulaştırasın. Kaç kere okuyorsun? Bin kere. Çok uzun bir şey değil. İki üç satır. Bin kere bunu okuyorsun. İtikadla, i̇hlas ile Hangi bataktaysan Resulullah'ın salavatı hürmetine Sallallahu aleyhi ve sellem Allah onu kırmaz Onun salavatını aracı yaptığın zaman O iş çözüldü bitti Düğüm kalmaz o işte Bunu okuduğu zaman diyor Allahü Teala Hazretleri O kişinin başına inen her ne musibetisi Onu kendisinden süratle Çabucak giderir Ey mümin elini bu hazineye sımsıkı yapıştır çünkü bu salavatın menfaatlerini çok göreceksin. Bu çok önemlidir. İmam-ı Nevevi Hazretleri'ne de istat ediliyor yani onun ona ilham edildiği dünya kadar kaynaklarda zikrediliyor. Sayfa 190. Bu düğümleri çözen kıymetli salavatın 190. sayfasında bu mübarek cuma gecesinde başlarsın bir cuma yaptın. Bir daha cuma nasip olsa, bir daha cuma nasip olsa 2 3 cumaya kalmaz. Ne hacetin varsa Mevla Teala efsane edeceğini evliyaullah denemişler, hak bulmuşlar. Allah bize de sağlam inançlarla bu amelleri yaparak yorulmadan, üşenmeden ihlas ile kainatın efendisine rabıta üzere kendini muvaceh-i şerifede düşünüyorsun. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mübarek cuma gecesi kulağıyla seni dinliyor kabr Şerif'in önünde oturmuşsun, yeşil kubbeyi gözlüyorsun, yeşil kubbe gözünün önünde sen orada oturmuşsun, o seni dinliyor sallallahu te aleyhi ve sellem nurdan bir küme halinde yanında oturmuş ona salat okuyorsun bu şekilde bu salavatı okuyanlar neler denemişler neler, ne hastalıkları geçmiş makamlarından geri hazledilenler geri ade olmuş borcu olanlar ödemişler hasta olanlar şifa ermişler Evliyaullah diyorlar ki biz bunu tecrübeyle sabit bulduk. allah Teala bizlere de ameli müyesser eylesin. Amin. Amin. Şimdi kardeşlerimiz ben size üç kitaptan ders hazırladım. Çok da kıymetli İmam ve vesaire alimlerin hani Noel kıtlamanın tehlikeleri, Hristiyanlara müşahibiyetin tehlikeleri, onların bayramlarına karışmanın tehlikeleri. Ancak şu meseleyi Bunları hiçbirini okuyacak vakit bulamayabilirim. Nasip neyse odur. Mevla ne hatırlattıysa hayırlısı ondadır. Ancak burada şöyle bir tehlike var. Kafirlere benzemek belli. Onları dost eden onlardandır ayet. Kim bir topluluğa benzerse onlardandır. Hadis-i Şerif. Birçok ayet hadisi okudum, okudum, okudum yıllarca Noel tehlikesi kitabında da birçok rivayetleri bulabilirsiniz ancak Rabbim Tebâreke ve hala buyuruyor ki ve Rahman benim özel kullarım var benim hususi dostlarım var bu dostlarınız sayıyor elledîne hemşûne âle nefruhevne ise sayıyor yeryüzünde sekinetle vakarla gezerler cahillerin laf atmasına hakaretine eyvallah ederler efendim Birçok sıfatlarını sayarken bir sıfatlarını sayıyor وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرَ Benim dostlarım, yani benim dostum olması için şu sıfatları ararım ki Zûr'a şahit olmazlar. zur nedir? zur nedir? Ayetinin tefsirinde birçok manalar verilmiş. Ancak günümüzle, gündemimizle alakalı olarak i̇bn Abbas Hazretlerinden, İmam-ı Hak Hazretlerinden, daha birçok sahabeden ve tabiinden mana veriyor. Benim dostum olmak isteyenler, onlara özel muamele yapmamı isteyenler, Hristiyanların bayramlarına katılmazlar, kutlamazlar diyor. Kafirlerin bayramları diyor. Yahudi olsun, Hristiyan olsun. Nevruz. Nevruz tehlikeli ondan sonra ne var başka Mehrecan var Nevruz Mehrecan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Medine'ye geldiğinde baktı ki mecusilerin bayramları Nevruzla ile kutluyorlar Müslümanlardan yeni Müslüman olmuşlar Allah Teala bize bu iki bayramdan daha hayırlı iki bayram verdi birisi Ramazan bayramıdır birisi Kurban bayramıdır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bunları bir daha kutlamayın Nevruz ve Meerecan için. Ondan sonra Cuma günü gecesi için buyurdu Azâ-i Bu bizim bayramımız. Ramazan bayramında mıydı? Ya da kurbandaydı. Hazreti Sıddık geldi. Ayşe evinde ziyarete bayramlaşma. Orada kızlar nameli şeyler, şiirler söylüyorlardı. Dedi Resulullah'ın evinde böyle nameli şeyler söylenir mi? Bu şeytan makamlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun olduğunu görmedi. Ağa kızlara söyletiyor zannetti. Kaanat Efendisi yüzü duvara doğru yüzünü de kapatmış bir şeyle. Efendim yüzü duvara doğruydu. Hemen döndü dedi ki ya Babekir innelikulli kavmin Her toplumun bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır. Bayramda sevinç olur böyle nameler, bir şeyler söylenir. İtiraz etme. Bu hadisten anlaşılıyor ki her toplumun bayramı vardır. O zaman Müslüman'ın da bayramları kutlamaları bellidir. İslam'da olmayan bir şeyi kutladığın zaman ne oldu? Eğer bunu helal görerek yaparsan, işte onların bayramları var ya yumurtaları boyuyorlar, bilmem ne yapıyorlar, bilmem ne pastası, bilmem ne yortusu, bilmem ne tortusu, dünya kadar bayramları var. Bu bayramlara iştirak eden, bunun helal olduğuna inanırsa, dinden çıkmış olur kafir olur diyor nikahı da gider her şey gider helal olduğuna inanırsa fakat bizim millet bunların helal olduğuna inanmadan yani günah olduğunu bile bile yapıyorsa ki bizim müslümanların ekserisi günahı kabul ediyor fakat nefsine uyuyor kendini geri alamıyorsa bu çok büyük bir günahtır. bazı alimlere göre kebair yani en büyük günahlardandır küçük günahlar cinsinden değildir çünkü kafirlere benzemek meselesi var. Bu benzemek çok önemli. Mesela bir insan yani hadis-i şeriflerde e, bazı şeylere uymuyor. Halif-ül müşriklere muhalefet edin. halif elel kitap, ehli kitaba muhalefet edin. Her şeyde Yahudi Hristiyanlar ne yaptıysa tersini yapmamızı tavsiye ediyor. Birçok şey hususta. Sakallarınızı uzun bırakın, bıyıklarınızı kısaltın. Onlar saçını ortadan ayırmaz, siz saçınızı ortadan ayırın. Onlar şalvar giymez, yani içine don giymez, peştemal dolanırlar. Siz içinize şalvar giyin, yani don giyin. Onlar peştemal. Mesela diyor ki, hadis-i şerifte, iki parça elbiseniz olmasa, bir çarşafınız olsa, üstüne şey dersin, altına açık kalıyor altına dola, üstüne açık kalıyor gibi yani elbise kılığında olmasa siz diyor şarşafa diyor dolanmayın namaz kılacaksınız setre avret yapacaksınız elbise o zaman kıt az bulunuyor şimdi de bir yerde olursun elbise olmaz o diyor dolanmayın ne yapın diyor altınıza belinize bağlayın izar yapın diyor yani üstünüz açık kalsın mühim değil belden aşağıya dolayın diyor Peştemal gibi dolanın öyle kılın diyor. Niçin diyor onu? Velenteştemülü ihtimal el yahud. Çünkü eğer diyor tam böyle çarşafa dolanır gibi dolanırsanız bir bir elbiseyi tabii iki parça değil sen ona dolanırsanız Yahudiler öyle yapar. Yahudi gibi diyor. Dolanmayın çarşafa diyor. Yahudi gibi oturmayın. Yahudi gibi şunu yapmayın. Birçok hadis-i şerifler bu hususta bizi ikaz ediyor. Bundan dolayıdır ki bir kavme benzeyen onlardandır. Bu şu demek değil ki zaten bir adam dese ki Noel kutlamak meşrudur, helaldir, mubahtır, serbesttir dese kafir olur bak. Kesin kafir olur. Buna kimse Müslüman diyemez artık. Helaldir derse kafir olur. Ama helal değilse de sen bunu yaptığın zaman kime benziyorsun? Kime benzediğinden dolayı sırf benzemekten dolayı onlardan duruyor. Yine Hazreti Ömer'den rivayet. Bir kimse diyor Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, bir kimse kafirlerin diyor bayramlarını kutlamaya devam ederse, işte Noel gibi, devam etse, etse, etse, tevbe etmeden de ölürse, huşramav mahşere, kimlerin bayramını kutluyorduysa onlarla beraber haş olacak diyor. Bunu bugün gördüm, ben bugüne kadar bu rivayeti görmemiştim. Abdullah İbni Ömer söylüyor, Allah bu millete ölmeden evvel tevbe nasip eylesin. Yoksa yani Noel kupeşinde olan efendim Hristiyanlarla haç olmayı bu ümmet hak etmiyor. Bu iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzer. O ümmetinden bir ferdi kurtarmak niyetindedir. Biz de onun ümmeti olarak bu ümmete tebliğ edeceğiz. Ama bunları evvelce yapacaktık. Şimdi bu, bu senede böyle geçti geçmek üzere Allah Teala seneye kadar birçok insanı Hristiyanlara müşabihetten kurtarmaya Bizleri vesile eylesin Sebep eylesin İnsanları sohbete döndürmeye insanlara sohbet adreslerini Buldurmaya bizi sebep eylesin Amin ta ki Bir kişiyi kurtarırsan Bir kişiyi acırsan Allah da sana acır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de benim ümmetimi Cehennemde kafirlerle haç olmaktan kurtardı bu adam Diye seni şefasız bırakmaz İnşallah Daha çok rivayetler gördüm Okumak istedim velakin seneye ya nasip biraz evvel okumak lazım. Gecesinde okursan fayda yok çünkü millet o saatte artık nevaleyi düzmüş. Çamı devirmiş, içki hazırlamış, rezervini yaptırmış, randevusunu almış. Adama neredesinlik döndüreceğiz? Yarı yoldan dönenler az olur. Biz biraz evvel bir daha sene hareket edeceğiz. Bir ay kala başlayalım, bu sohbetleri yapalım, insanlara da bunu böyle sözlerle de yazalım, Facebook'lara da atalım, onları böyle küçük küçük paylaşımlar halinde bana hatırlatırsınız inşallah. Yanımda yakınımda olanlara rica ediyorum. Allah rızası için bu faaliyetleri biraz fazla yapalım inşallah. Ya arhemen rahimin, ya arhemen rahimin, ya hayyum, ya kayyum. Ya beddiya semavati vel erdu, ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram. Bu askere polise uzanan elleri kurut ya Rabbi Amin. Bunların malzemelerini bitir ya Rabbi Amin. Bunların ya Rabbi yardımcıların destekçilerini ademe tehvil eyle ya Rabbi İç ve dış güçlerden bunlara faydalı olanları kahhar bir şerifinle kahru perişan ile ya Amin. Şimdi ağızlarından baklay çıkardılar Biz Türkiye'yi bölmek istiyoruz demeye başladılar görüyor musun HDP? Şimdi Ahmet Hakan ey gidi Ahmet Hakan sen yeni mi uyandın sen uyanda balağa gidelim senden Biz kandırıldık kandırılırsın tabi Adama saz çaldırırsan tabi kandırılırsın adamı konuştursana Senin derdin ne diye sormuyorsun bir saz çal bakayım hele sesin nasılmış diyorsun Adama desene ki bir konuş bakayım senin derdin neymiş. Bunlar evvelce de bölünmek istiyorlar Ama Kürt halkı bölünmek istemiyor Müslüman Kürtler Türkiye ile birlik bütünlük bir içinde yaşamak istiyor Yahudinin oyununa gelmek istemiyor Allah'ım askerimizi, polisimizi mansur eyle Muzaffer eyle Hükümetimize devletimize bu terörü bitirmek için Kısa zamanda acil eylem planları geliştirmeyi nasip eyle Allah'ım sen onlara çok fırsatlar ihsan eyle Hayırlı müsteşarlar nasip eyle Doğru plan program içerisinde doğudan bu terörü tam manasıyla aklamak, tezki etmek nasip eyle. Amin. amin. Ya Rabbi el âlemin ve yağir en ve fatih. Mesela şu Suriye'den gelmiş 2 2,5 milyon muacir Müslüman Arap kardeşimiz var tabii. Ekserisi Arap demek istiyorum. E bunları alıp oraya yerleştirilse güzel olmaz mı? Onlar da orada doğurlar, ederler. Araplar bizden fazla doğuruyor zaten. Ne olur o zaman? Orada bu PKK belasının tutunması zor olur. Tampon bölge yapılsa, tampona bu muacirler konsa mesela. Mesela dediler, Suudi Arabistan, Ürdün'de var birkaç milyon. O kadar Müslüman, ehl Sünnet, Suriyeli alsa, Şia bölgeleriyle arasında tampona yerleştirse, Suud'da da para bol, bunları yedirse içirse, bunlar da rahat yeri görünce doğururlar inşallah. ehl Sünnet çoğalsa... El üstünde çoğalırsa ne olsa Şia ile arasında Suudi Arabistan'da Şia tehlikesi bertaraf olsa, güzel bir proje değil mi? Herhalde Suud kralı düşünüyor mudur bunlar acaba? Türkiye hükümeti düşünüyor mudur sizye? İnşallah düşünüyorlardı. İnşallah, inşallah siz merak etmeyin. Ya ben bu kısa kafamdan düşünüyorum ya. En akılsızınız benim ya. Ya Rabbi, bu terörün bitmesi için. Bu PKK'nın kuruması için en çok bu beladan Kürt halkı çekiyor En büyük zararı Müslüman Kürt kardeşlerimiz görüyor bunlar bizim Canımız ciğerimiz bunlar bizim içimiz yanıyor ya O şeyi okudunuz mu? Diyarbakır'daki kızın yazdığı mektubu okudunuz mu? Bak dün haberlerde vardı dün sitelerde Kızcağız neler yazmış ya Polislere mektup yazmış Ey gidi diyor polis amcalarımız diyor Siz bizi korumak için buradasınız diyor Allah'ım diyor bunların diyor, işte Allah Cibril işte yazmış yazmış, polisleri koru yarabbi diyor, bunlara dokundurma diyor, Bir tabi kendi şivesiyle de yazmış, öyle güzel dualar yapmış, ben size diyor yemek yapmak istiyorum diyor, nöbet bekliyoruz yemek versem diyor, şüpheleneceksiniz benden belki bize zehir mi vermiş diye, ama diyor Kürtler sizi seviyor diyor, Kürtler askerimizi polisimizi seviyor, ne olur sizi sevenler olduğunu bu Diyarbakır'da bilin diyor. Bu PKK bela almış başımıza diyor, Allah bizi kurtarsın diyor, biz mahvolmuşuk diyor. Bu kızlara acımayacak mıyız bu yavrularımıza? Dört bin, 5 bin kızı daha çıkarttılar, tecavüz etti bunlar, bu namussuz şerefsizler. Dört bin, 5 bin kız, bu kızlar Müslüman Kürt halkının evlatları değil mi? Bunun Kürt'ü, Türk'ü var mı? Bu bizim Müslüman, canımız, yerimiz bizim bunlar. Kızları kaçırılıyor, oğulları kaçırılıyor. Sizin başınıza gelse ne yaparsınız? Çok dua edelim ne olur Allah için yalvaralım Şu cuma gecesinde Rabbi'ül evvela hürmetine Herkesin keyfinde haramlara Düştüğü saatte bize Dua nasip ediyorsun ya Rabbi mutlaka Kabul edeceksin öyle inanıyoruz ya Alem'in. Bu Kürt Müslüman halkını Oradaki seyitler veliler Hürmetine şeyhler hürmetine alimler Salihler hürmetine o Kürt halkında Dünya kadar salih insan var Zikreden nakşi halidi Tarikat -i ehli insanlar var o mübarek Dedeler var neneler var Onların hürmetine bu FKK' bunların başından al ya Rabbelanim, vatanımızdan da çıkar ya Rabbelanim. İslam vatanlarının dış savaştan dış savaştan muhafaza eli ya Rabbelanim. bu Türkiye'yi böldürme ya Rabbi. Amin. Son bir devletimiz kaldı, bütün Orta Doğu perişan oldu, 50-60 devlete bölündü, mahalle kada yok? Bir Türkiye'nin biraz işte kendini toparlamaya çalışıyor. Bu devletimizi bize bağışla ya Rabbi. Amin. Böldürmek isteyenleri paramparça böldür ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi tuzak kuranları hileleni başlarına çevir ya Rabbi. Askerimizi, polisimizi or o sahalarda mansur muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bir an evvel bu silahları durdur ya Rabbi. Amin. Bu kanı durdur ya Rabbi. Amin. Bizim en rahat, en sakin yerimiz nasılsa. Doğuda, Güneydoğuda öyle sükûnet ve emniyet ve hürriyet halkımıza nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu bölünmek isteyen, özellik isteyen hainleri sen Fazıl Kerem'in emellerine ulaştırma ya Rabbi. Amin. Umduklarına kavuşturma ya Rabbi. Amin. Dertlerine düşür, belalarına düşür ya Rabbelalim. O dayandıkları ya Rabbi Siyonist Avrupa Birliği'nin kafirleriyle beraber ihtilafa düşür ya Rabbi Bunların kendi aralarında birbirine parçalattır ya Sen bu milletin bunların oyununa gelmekten muhafaza eyle ya Yarabbi Ya Rabbi orada vatanın bölünmemesi için Şehit olan askerlerimize, polislerimize rahmet eyle Kabirlerini nur ile derecelerini âli eyle Günahları mutlaka vardır, kul kusursuz durmaz Sen affedersin, mağfiret eyle, merhamet eyle Seyyatlanım ahvela hüsnata tebdeel eyle ya Rabbil alemin. Veya khayr al-Nasirin ve ya khayr al-Fatihin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi kıymetli ecdadımız hürmetine Hz. Fatihler, Yavuzlar hürmetine Allah'ın bu vatanı bize ihtiya eden şehitler hürmetine, Çanakkale şehitler hürmetine, Allah'ın bu şehitlerin ruhları dirilerdir. Ölü bile dememizi nehyediyorsun. Kurban olduğum o şühede ervahı hürmetine sen kurban olduğum bu teröristlere karşı dostlarını harekete geçir ya Rabbi. İşleri yöneten ervahı harekete geçir ya Rabbi. Şehitlerin ruhlarını devreye sok ya Rabbel alemin. Bir an evvel bu işin netice Cejerdir ya Rabbi alemin veya kıyran Nasirin oradaki sabiler gençler kızlar olanlarda ya Rabbi rahat etsinler huzur bulsunlar ya Rabbi bombalardan bu hainlerin kaçırmasından emin olsunlar ya Rabbi alemin veya kıyran Nasirin Fatihin ya Rabbi sen kereminle bu mübarek Cuma gecesinde cennetini istiyoruz bizlere nasib ile cemalini görmek niyaz ediyoruz lütfeyle ile. Rızanı talep ediyoruz, helal eyle. Allah'ım cehenneminden sana sığındık, emin eyle. Amin. Azabından, gazabından sana sığındık, muhafaza eyle. Amin. Cehenneme yaklaştıracak inançlardan, amellerden, işte böyle Noel kutlama gibi kafirlere benzeme fiillerinden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi alemin ve ya ve ya hayrun fatihin. Kurban olduğum sen Allah'ım cümlemize... Habib'in sallallahu aleyhi ve sellem'in muratları, istekleri ne doğrultudaysa hepsini senden talep ettik, etmiş olduk. O bize öyle öğretti. Habib'in istediklerini istedik nasip eyle. Amin. Sana sığındıklarından sana sığındık emineyle. eyle. yakında, uzakta gelecekte neler varsa bildiğimiz, bilmediğimiz bize ulaştır, bizi ulaştırıp idrak etmemizi nasip eyle. Amin. Şerlerden bildiğimiz, bilmediğimiz yakınımızda, uzağımızda neler varsa şu saatte def eyle, Amin. bertaraf eyle. Allah'ım ya Rabbim fazlulukerim ile şu mübarek gecede kafirlere benzememeye çalıştık, dostlarına benzemeye çalıştık. Şu amelimizi kabul eyle. Hiç kimselere nasip etmediğin tecellilerden bizlere lütfeyle. Amin. Şu mübarek gecede sana ibadet edecek olsalar milyonlarca insana dağıtacağın feyizlerden onlar isyanı tercih etmişlerse sana ibadete yönelen bizim gibi azınlıklara Hepsinin nasibinden tümünü ihsan eyle Amin. Boş çıkmaktan muhafaza eyle Amin. Niyetlerimizi tasih etmeye muvaffak eyle Amellerimizi fıkha uygun el üstüne itikadına ve fıkhına uygun şekilde işlemeye muvaffak eyle Amin. Cehalet üzere yaşamaktan ölmekten bizi muhafaza eyle Amin. Neler lazımsa onları duyur bize Neler lazımsa onları göster bize Amin. Dünya ahiret saadetimiz için neler lazımsa onları düşündür bize Amin. Onları ezberlettir bize ya Rabbel alemin Amin. Lazım olmayan dinimize, dünyamıza, ahiretimize faydalı olmayan şeyleri işittirme, gösterme, duyurtma ya Rabbel alemin Amin. Düşündürme, belletmez, ezberletme ya Rabbel alemin Amin. Vakitlerimize, ömürlerimize bereketler ihsan eyle Amin. Allah'ım şan vazru ecelimiz gelmeden bütün hazırlıklarımızı tedarik görmemizi nasip eyle. Amin. Allah'ım kaza namazı bırakmadan, kaza oruç borç bırakmadan, kulaklarından sıyrılarak, helallaşmış olarak, hem senin haklarını hem kulaklarını ifa etmiş olarak huzuruna çıkmamızı nasip eyle. Amin. Allah'ım bizi huzurunda rezil ve rüsvay eyleme ya Rabbi vel Amin. Ya Rabbi hesabı burada temizlemeden canımızı alma ya Rabbi. Amin. Ahirete, müşkil vaziyette ya Rabbi hesabı uzun sürecek şekilde bizi çıkartma ya Rabbi. Allah'ım öleceğimizi bize önceden bildir ya Rabbi. Amin. Bizi ölüme hazırlattır ya Rabbi. Nasuh tövbesiyle sana döndür ya Rabbi. Allah'ım sen fazl-u kereminle bunca niyetlerimizi, amellerimizi zayi olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım vatanımıza, işlem vatanlarına ya Rabbi selametler, hürriyetler, emniyetler ihsan eyle. Amin. Suriye'deki Müslümanları vatanlarına salimen dönmek dönmeye muvaffak eyle. Esed'in zalim devletini iskata eyle. Amin. Ona yardım eden Şia'yı İran'ı ve Şia'yı Rusya içini de sen bu burada mahzum eyle. Amin. mağlub eyle. mahzur eyle. Amin. Ya Rabbi Rusya vuruyuyla Çin vuruyuyla birleşip de Ehli Sünnet Müslümanların kanını emen Bayır bıcak tüplerine bombalar yağdıran bu İran tehlikesini bertaraf eyle. Amin. Bunun bütün gücünü iptal eyle. Amin. Müslümanları buna aldanmaktan muhafaza eyle. Amin. Allah ehli sünneti tek vücude eyle, yek vücude eyle. Amin. Aziz eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Sen Kerim'le vatanımıza ve İslam vatanlarına hizmet eden, hizmet etmek talebinde olan, maddi manevi imkanları seferber eden, bu hususta tehlikeleri göze alan, hükümetimize, devletimize muvaffakiyetler ihsan eyle, Amin. mansur muzaffer eyle, Amin. hayır niyetlerinde muvaffak eyle, Amin. yanıltılmak, yanlışa düşürülmek istendiklerinde ikaz eyle, Amin. uyanık eyle, agah eyle, Amin. Ya Rabbi sen onları bir daha kandıracak kimseleri başlarına musallat eyleme ya Senin dünya ahirette rızan hangi işteyse o işte onları amileyle eyle ya Onları kandırmak için yanlarına sokulan ajanlara karşı uyar ya Rabbi. Hayır. Sen zeval verme onlara ya Rabbel alemin. Hayır. İslam ile ehli sünnet ile kaim ve daim eyle. Hayır. Kalplerini, gönüllerini hepsinin hepimizin Ehl-i e, İslam'a tebdil eyle. Amin. Tevcih eyle ya Rabbi'l-i Batıla yönelmekten cümlemizi muhafaza eyle. Allah'ım burada dua isteyenlerden, amin diyenlerden, uzaktan yakından gelenlerden, gelemeyenlerden, kimlerin ne hastalıkları varsa, hangi hastalara dua istedilerse, niyet ettilerse, buraya yazdılarsa, hepsinin hali yeri sana malumdur. Kurban olduğum ecelleri gelmediyse ağrılarını dindir ya Rabbi. Amin. Ecelleri gelmediyse elden ayaktan düşürüp süründürme şifalarını ihsan eyle ya Ölü uzuvlarını hücrelerini ihya ile ya Ecelleri gelenlere iman selametiyle hüsnü katimeler müessereyle. Amin. Allah'ım ya Rabbim sen fazlü keremle hafızlık yapanlara keskin zekalar ihsan eyle. Amin. Nazarlardan muhafaza eyle. Amin. Medreselerimizde okuyanlara sen ya Rabbi faydalı ilimler nasip eyle. Amin. Kısa zamanda yetişip bütün dünyaya eli sünneti neşretmeye muvaffak eyle. Amin. Allah Muhammed Efendi Hazretlerimize ve hocalarımıza, üstadlarımıza hayırlı uzun ömürler, saat ve afiyetler ikram eyle. Amin. Efendi Hazretlerimizi başımızdan eksik etme, yokluğunu gösterme. Amin. Ondan sonrasını düşünmekten bizi muhafaza eyle. Amin. Ondan sonrasına göre planlar yapmaktan bizi muhafaza eyle. Amin. Sen yüce dostunun kıymetini bilip yolunu yaşatmak nasip eyle. Amin. Ya Rabbele Alem'in bize açtığı çığırı işletmek, yürütmek, tefsirimizi hayırla bitirmek ve diğer bütün hizmetlerimizi tamamlamak, Efendi Hazretlerimizin bize çizdiği yoldan ayrılmaktan muhafaza eyle, ayrılmadan, caymadan, kaymadan, bu yolda, eli sünnet yolunda tavizler vermeden, onun bize açtığı çığırı yolu tamamlamaya, onun talebelerini muvaffak eyle. Cemaatlerinin müritlerini muvaffak eyle. Amin. Ehli sünnet mezhebine mensup diğer tarikat mensuplarını da ya Rabbi dünya ahiret işlerinde onlara bereketler ihsan eyle muvaffak eyle Allah'ım ehli sünnet ve cemaat itikadına sahip olan dünya üzerindeki bütün Müslümanları bu dualara ilhak eyle amin, amin diyen dillerini harcı hemden azad eyle amin. vakitlerimizi en lüzumlu en hayırlı işlere sarf etmeyi bize nasip eyle amin. boş konuşmaktan boş görüşmekten fuzuli işlerle meşgul olup Dünya ahiretimizi kurtarmamız için Lazım olan amellerden geri kalmaktan Bizi muhafaza ile. En büyük belamız boş vakit musibetidir Allah boş işlerle günahlarla Ne olur vakitlerimizi bize zayi ettirme Ya Rabbi Amin. Kalpler senin elinde Ya Rabbi Kalplerimizi taatına çevir Ya Rabbi Amin. Dinin üzere sabit eyle Ya Rabbi Amin. Ya Rabbi sıkıntı baş, içimize darlık <gülüyor> Ya Rabbi içimize gelen darlıkları izale eyle Sıkıntıdan muhafaza eyle üzüntüden muhafaza ile borç batağına düşmekten muhafaza ile düşmanların başımıza musallat olmasından muhafaza ile Allah'ım sen fazl-ı mahkemesi olanlara hayırlı beraatler ihsan eyle. Allah'ım alacağı olanlara hayırla tahsil etmek nasip eyle. Allah'ım geçim darlığından cümlemizi muhafaza eyle. Geçim darlığından yalana düşmek, rüşvete, faize, krediye bulaşmaktan muhafaza eyle. Allah'ım cümle kardeşlerimizin dünya ve ahiretlerimizi mamur eyle. Allah'ım ki canda cümlemizi aziz eyle. Amin. Kalplerimizi mesrur eyle. Amin. Sıkıntılarımızı ferahlara tebdil eyle. Amin. Ölünceye kadar bunalım çektirmeye ya Rabbi. Amin. İslam'ın huzuruyla, zikrin ferahlığıyla yaşamak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kerimine, ya Rabbi le ve ya nasirin ve ya gayren Cümlemize kanaat nasip eyle. Amin. Hırsttan, tamahtan muhafaza eyle. Çok hırs yapıp günaha girmekten, yalan rüşvete bulaşmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Elimizdekiyle yetinmek nasip ile, Kıymetini Amin. bilmek nasip Ya Rabbi sen fazla sana tam teslimiyet ihsan eyle. Tevekkül makamı ihsan eyle. Allah'ım kazalarına karşı rıza makamı ihsan eyle. Ya Rabbi itiraz etmekten cümlemizi muhafaza eyle. Allah'ım sen benden razı olandan ben razıyım buyurdun. Rab olarak senden, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem biz razı olduk, sen de bizden razı oluruz. Âmin. Bize ihsan eyle. Allah'ım tümümüzün müşkilatımızı halu asan ile. Ne düğümlerimiz varsa şu mübarek gecede, cuma gecede şu cemaatin aminler hürmetine halle ile. Bütün düğümleri çöz ya Rabbi, halle ile. Allah'ım bütün bataklıktan düştüğümüz çukurlardan bizi çek çıkar rahmetinle muamele eyle. Allah'ım evinde huzursuzluk olanların ailelerine İslam huzuru, Kur'an saadeti nasip eyle. Amin. Çoluk çocuklarımızı hayırlı eyle, ıslah eyle. Amin. Çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Sana emanet ettik, sana havale ettik, seni vekil ettik. Kurban olduğum, sen bize verdin bu yavruları. Şimdi yetiştirmeyi nasip eyle. Amin. Kura, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağı ile Evimizde ocağımızda namazsız abdestsiz bir kız erkek çocuk yakın bırakma ya Rabbelalim Yanımızdan namazsız bir namaz uğratma ya Rabbelalim Onların uğursuzluğundan bize de bulaştırma ya Rabbelalim Allah'ın bütün ailemizi bizden sonra gelecek zürriyetlerimizde namaz ehli eyle Kur'an ehli eyle, zikir ehli eyle Allah'ım sen fazlu keremine ya rabbel alemin. En korktuğumuz şey, zürriyetimizden kafirler halka eyleme ya rabbi. Fasık münafık facirler halka eyleme ya rabbi. Onların yüzünden bize azab eyleme ya rabbi. İçimizdeki beyinsizlerin yaptığından azabı bize de yükleme ya rabbi. Ya rabbi belan gelmeden afiyetler bize ihsan eyle ya rabbi. Allah'ım belan gökten yönelmeden evvel sen belaya kafi gel ya rabbel Ey kurban olduğum bu gece işlenecek günahlar, masiyetler, belalar dünyayı batıracak ağır derecedeyse de zikredenler hürmetine, rükü edenler hürmetine, emzikteki bebeler hürmetine, yaylımdaki günahsız hayvanlar hürmetine Allah'ın belaları bizden sarfı rafu defu rafu izah ya rabbel alemi Şumbarek gecede bu cemaati ve bu cemaat gibi zikreden, ibadet eden nerelerde salih kullarım varsa onları paratonel gibi vazife görerek belaları toprağa indirip topraklatarak bu milletin üzerinden belayı kaldır Ya Rabber alemin ve ya gayren <gülüyor> nasirin senin Habibin buyurdu ki namaz kılanlar ümmetine kılmayanlardan zekat verenler ümmetine vermeyenlerden haç yapanlar ümmetine yapmayanlardan Allah azabı kaldırır eğer hepsi birden aynı günahta toplansalar ve ittifak etseler Allah kimseye göz açtırmaz o anda yerin dibine geçirir hepinizi buyurdu Namaz kılanlar, zekat verenler, hacca gidenler var senin dostların. Onların hürmetine bu dualar bereketiyle bu vazifeleri yapmayanlara da tevbe etme fırsatı tanı. Ya Rabbel alem. Belki bir daha seneye kadar dönerler. Mühlet ver onlara ya Rabbel alem. Bela gönderme bize ya Rabbel alem. Hep aynı gemideyiz. Bizi batırma ya Rabbel alem. Biz sana söz veriyoruz. Vaaz'a devam edeceğiz. Nasihat edeceğiz. İyiliği Kötülükten ne edeceğiz? Bu cemaatimizle beraber seneye kadar daha çok çalışacağız. Daha çok insanı kafirlere benzemekten kurtaracağız ya Rabbi. Niyet ettik niyetimizi kabul eyle. Önümüzü aç, sözümüzü tesirle eyle. Allah'ım sen vazukerimine sabaha kadar dua etsek isteyecek hacetlerimiz var sabaha kadar dua etsek sığınacağımız tehlikeli hallerimiz var kurban olduğum hepsinde kainat efendisinin bütün istediklerine bizi de nail eyle habimin sevgilinin bütün sığındıklarından bizi de muhafaza eyle yoksa o sabaha kadar sığınırdı geceler boyunca isterdi onun dualarına bizi de dahil eyle amin. dostlarının salihlerin istediklerine bizi de ilhak ile yarabbim Allah'ım amin Allah'ım amin Allah o sallallahu teala dualarımızın kabulü için kayıl muratlarımızın husulü için buyurun. Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatü vesselam aleyke ya Habiballah. Salatü vesselam aleyke ya Seyyid el-evvelin ve'l-ahirin. Subhan rabbike rabbil azzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Şimdi Kaside-i Burde'den biraz okuyalım salavat-ı şerifeler okuyalım inşallah iki tane notumuz vardı bu kağıdın biri aşağı düşüyor biri yukarı çıkıyor mesele şu ki arkadaşlar bu cumartesi biz Bursa'ya gidecektik fakat hava şartlarının muhalefeti yüzünden Bursa'ya gidemiyoruz cumartesi akşam 8.30'da özellikle Bursa'ya gelecek cemaatlarımıza itafen. Lale Gül TV'den bir sohbet yapacağım inşallah, o sohbeti dinlersiniz, o vesileyle onlara da gitmiş gibi Rabbim kabul eylesin. Bursa'nın önümüzdeki sohbeti inşallah Şubat'ın 13'ünde olacak. Rabbim lütfeylesin, eylesin, engelleri bertaraf eylesin. 13 Şubat, Cumartesi saat 8'de Bursa'da olunacak. Allah'ım o güne kadar bizi berhayat eylesin, ibadette, hizmette daim eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Perşembe sohbetimiz haftaya inşallah Fatih Ahmet Yesevi derneğimizde yapılacak. O alttaki büyük mescide geçtim. Erkek cemaat gelebilir. Önümde oturuyorlar. Bu hafta görmüşsünüz. Daha geniş imkan var. Üst kat da var. Bir zaman orada devam edeceğiz. İnşaat başlayana kadar o geniş yerde devam edeceğiz. Mübarek cuma gecesi ihya için Haftaya bekliyoruz inşaallahu rahman. Bismillahirrahmanirrahim. İçinizden salavat okursunuz. Ama Mevla'yelere geldi mi beraber okuruz. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala Habibike hayril halqi kullihimi. يا خير من نمم العافون ساحت دهو شائع وفوق متون العين قرشمه مولا يصلي من شذ امدايما على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظيمة له تنيم ما لا يصل وسالم دائم أبدا على حبيبك خائر الخلق كلهم شريت من حرمين ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلمين مولايا صلِّ وسلِّف دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ أَنِّلْتَ مَنْزِلَتًا مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَامِيهِ مَوْلَيَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَفَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْ فِي الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم من على قدمه مولاي صلى وسلم إبداعا أبدا على حبيبك كخاي الخلق كلهم فأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شيئاً لمستقبل من الدنو ولا أمر قلهم مستنيم ما لا يصل ما على حبيبك خايف في الخلق كلهم رفعت كل مقام بالاضافه نديت بالرفع مثل المفرد العلمه ما لا يصل لمشه ام دائما أبدا على حبيبك خي في الخلق كلهم Kime tefüz bir vücut neyim, müstetirin, an ilgıyosun ve sır neyim, muktedame. Mola ya صلى وسال فحجد كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام من ريرامزدهامي مولا ينصل لوشان هم دائما ابدا على حبيبيك خوي للخلق كلهم وجل مقدار ما أوليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهما بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناء يتركنا غير من هديه مولاي صلى مساء إمداه من أبدا. Ala habibika lil khalqi kullihim da Allah da'ina li turatihi bi akram rusulna akram al Em Allahu ala ala ve kadalik Şimdi kaside-i okuyoruz. Her seferinde ismi anılıyor her beytte ismi anılınca salavat-ı okunuyor. Birlikte okuyalım. Gelecek belaların defi için kendimize, ailemize, çoluk çocuğumuza, sevdiklerimize bütün hayır ve faziletlerin celbi için Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek cuma gecesinde ümmetinden birçoğunun ondan gaflet ettiği, ondan iraz ettiği bir saatte bizlerin ona yöneldiğimizi ifade etmemiz ve salavatlarımızla kendisine sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine, himmetine sığındığımızı bildirmemiz niyetiyle rızayı mübarekene kabzayı tırnakine şu saatte ulaştığına itikad ederek rabıta üzere kendimizi Hazibibini sallallahu aleyhi sellem, huzurunda düşünerek on bizi kesinlikle işitiyor duyuyor. Çünkü cuma gecesidir ve her birinde salavat okunuyor. Böylece Huzurumuzu muhafaza ederek sessiz sessiz olma adet ederek hanımları geçtiniz ha. Allah hanımlar sizden iyi çıktı. Sessizliğe riayet ederek efendim burada kaside okunuyor, ispişeri okunuyor, salavat getiriliyor. Huzur üzere inşallah niyet ederim. Buyurun. Allahum salli ala Muhammed ve ala alihi ve sellem. محمد اشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي اللهم صل على سيدنا محمد محمد باسط المعروف جامعه اللهم صل على سيدنا محمد محمد صاحب الإحسان والكرام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. محمد الله قاضباً، صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد صادق الأقوال والكلام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد ثابت الميثاق حافظه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد ضيب الأخلاق والشيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد رويت بالنور طينجه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد لم يزل نورا من القدم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه محمد حكيم بالعدل ذو الشرف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه محمد معدن الانعام والحكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه Muhammedun ghayru khalqillahi min nuwwarin Allahum salli ala Muhammedin Muhammed. alahi Muhammedun ghayru rusulillahi ve ala aleyhi ve sellem Muhammedun dinuhu haqqun nadinu bihi. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi wa sahbihi. Muhammedun mücmilen haqqan ala alami. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi wa sahbihi. Muhammedun zikruhun li anfusina. Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Muhammedun şükruhu fardun alel-ümemî Allah'ım salli ala seyyidine Muhammed ve ala alehi ve sellem Cezallahu ceala anna sallallahu ceala aleyhi ve sellem cezallahu ceala anna nebiyyina Muhammeden sallallahu ceala aleyhi ve sellem cezallahu ceala anna nebiyyina Muhammeden sallallahu ceala aleyhi ve sellem, ale ebiyyina, ale aleyhi ve sellem efendimizi hakkına şükretmemiz lazım diyor. Bu dua bir kere söylese 70 tane yazıcı melek 1000 tane sabah yazmaya Kalksa yoruluyor yazıp bitiremiyor Sevabını Beraber okuyun Cezallahu, Cezallahu. Annâ nebiyena Nebiyen. Muhammedâ <gülüyor> Sallallahu Teala Aleyhi Vesselam <gülüyor> Mâhüve ehlüh <gülüyor> İşte bu İşte teşekkür ettim Allah tarafımızdan Celle Celaluhu Kainatın Efendisi'ne mükafatlar versin. Ne kadar? Layık olduğu kadar. O neye ehilse o kadar. Biz bilemeyiz. Takdirden aciz. Bunu okumak lazım. Devamlı okuyoruz. Salavat-ı Şerif'i okumak lazım. Bu duaları zikretmek lazım. Evet. Bismillah. Muhammedun zinecü dünya <gülüyor> ve behcadu ha. Allah'ım salli aleyhissine Muhammed ve ala محمد كاشف الغمات والظلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. محمد سيد طابت مناقبه. صل على سيدنا محمد وعلى آله. محمد صاغ الرحمان بالنعم. Allahumma ﷻ ﷻ sünna Muhammed ve Ali ala sünna kafṭalı ﷺ ve bari kuselim kedalet Muhammed sıfet bari ve kiretuh Allahumma ﷻ ﷻ sünna Muhammed ve ala sünna Muhammed taahir min sairittuhem ﷻ Muhammedun da'ikun lil zayıfı mükrimuhu. Allahümme salli ala seyyidina al Muhammedun ala al-i asla. Muhammedun câruhu al-zâhilem yudami. Seyyidina Muhammedun ala al-i asla. Muhammedun dâbeti Muhammedun ja'a bil ayati wal hikami Allahum Muhammed ve Muhammedun yawma ba'thi n-nas Muhammedun min al zulmi Allahum salli Muhammedun qa'imun lillahi juhimemin Allahum salli ala seyyidina Muhammed Muhammedun khatamun lirrusli kullihime sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات Jami' al في fil hayat, ma bade al-mamad. Hâsben Allah, nü'um al-muqîl. Hâsben Allah, nü'um al-muqîl. Hâsben Allah, nü'um al-muqîl. Hâsben Allah, nü'um al-muqîl. Hâsben غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحواج وتنال به الرغائم وحشن الخواتم واشتسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك يا كريم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم بلغ منا تحيه وسلاما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكلك عظيم ففرج عنا ففرج عنا ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم الله مصل على سيدنا محمد سابق الخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضام من خلقكم من سعيد منهم من بقي ve man seyde minum ve man şeqri salatan teştgrık oladda teupihtu bilhadi salatan la qatla ve lan tihavla ve dala ve lan qıza salatan daime vezvaat jimaatul mu'minina wa zurriyyat ahli bayti wa sahabi kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala al sayyidina ibrahim fi alamin innaka hamidum majid Allahu barik ala sayyidina kama كمال يقوى بالضي مجاني وشرفه وكمال يرضاك عنه وما تحب وترضى له دائما عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزنه عرشك افضل صلاتنا اكملها ماك كلما ذكرك وذكر والذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون وسلم تسليما مثل ذلك على جميع الانبياء المرسلين Vallahi muzafferimin tabiğin, vallahi nüvat kijmâiin min hâli semaavat ve hâli lârâzîin. Ve alâna maaum râhmetikeya arhâm arrahîmin. Ya arhâm Ya Rabbi toplanışımızı hayır ve uzay üzere toplanan cemaatlere ilhak ile. Ya Rabbi dağılışımızı günahsız şekilde dağılan cemaatlere ilhak ile. Ya Rabbi bütün hayırlı muratlarına ne olmuş, umduklarına kavuşmuş. Korktuklarından kurtulmuş, cennete âlâ'yı söz almış, cehennemden beraat almış, günahları mağfur olmuş, dostlarına vaat edilen, melekler bu hususta şahit edilen o zümreye, o bahtiyarlar zümresine bizleri şuradan çıkarken kapılardan ilhak ile, Günahlarınızı sahaba çevirdim, affolarak kalkın, nidasıyla cümlemizi müşerrefeyle. Bu gecede ve şair gecelerde kafirlere benzemekten muhafaza ile seneye kadar daha çok vazifeler bize nasip ederek, bu milleti uyarmaya muvaffak ederek, Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin o kıymetli ümmetini kafirlere benzemekten kurtarmaya bizleri ne olursun vesile ile, Bu ümmeti bu kafirlerin ocağına düştüler bunlardan kurtar ya Rabbi. Bu Avrupa gavurlarına benzemekten muhafaza ile ya Rabbi. Bu ümmeti kafirlerin Yahudi Hristiyanların düşmanlığına karşı ikaz ile ya Rabbi. Bu ümmetin başına bir bela gelmeden afiyetle uyandır Ya Rabbel Alemin tevbeyle döndür Ya Rabbi yeniden İslam'a güzel bela görmeden güzellikle çevir Ya Rabbi bu işi bela ile yapma afiyetle yap Ya Rabbel Alemin sohbetlerle nasihatlerle yap Ya Rabbel Alemin sen fazlu kereminle Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin Habibim sallallahu anh'a okuduğumuz bütün salavat-ı şerifelerden cümle bizi eyle ona ihsan ettiğin sonsuz feyizlerden bir nebzede bir zerrede bizlere ihsan eyle, şümbarek gecede kalplerimizi ya Rabbi nur ile ölmüşlerimizin kabirlerini nur ile sen fazl-ı kereminle bize muamele eyle sen ne yakışıyorsa sana bize öylece muamele eyle bize yakışan şekilde bize muamele eyleme ya Rabbi alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin efendim, efendim sallallahu teala sen başta olmak üzere Ehl-i Beyt'in ashabı senen tabiîn tabiîn tabi etbâ'et-tâbiîn tabi silsiley-i meşayhımızun sırru Ali'nin kalîmî meşayhım analarımızdan babalarımızdan geçmişlerimizin ervahine ve bu celsede isimleri geçen kadın erkek ervahine hediye vasıl olmak üzere elfâcihâ